Tevessül Bismillahirrahmanirrahim Kul, tevhid ile vesile arasında. Vesilenin birçok çeşitleri vardır. Salih ve takva sahibi olan vesile olur. Kul, salih amel ve salih insanla Allah'a sığınır. Her şeyini Allah'tan ister. Vesile Allah'ın nimetlerini kuluna ulaştırmasında ve abdin Rabbine kavuşmasında sebep olan her şey vesiledir. Kullu ma yetekarrabu bihil abudu ila rabbihi fehuve vesiletun. Kaziyesi üzerine bütün müfessirler ittifak ettiler. Yani onunla kulun rab Teala'ya yaklaşacağı her şey vesiledir. Bu gibi vesileler nurani vesiledir. Allah'ın emirlerini peygamberlerine bildiren ve peygamberlerin de ilticalarını Allah'a arz eden ilk vesile namusu ekber Hazreti Cibril'dir. Halbuki Allah Teala peygamberlerin nazlarını kabul eder ve ilticalarına icabet ederdi. Ama vesileyi emretmiş. Vesileyle bana gel demiştir. Bütün ihtiyaçları Allah Teala'ya arz etmenin adı duadır. Bütün zilletlerden korunmak ve izzetleri istemek için Allah'a yalvarılır. Havas ve avamdan her mümin Allah'ın varlığını ve birliğini, uluhiyet ve rububiyetini bilir. Mutlak tasarrufun Allah'ın elinde olduğuna inanır. Hakiki fail Allah'tır. Veren Allah'tır, alan Allah'tır, dirilten Allah'tır, öldüren Allah'tır. Bu inanca tevhid denilir. Tevhid, itikadın temel taşı ve esasıdır. Kul daima Allah'ın kahrından rahmetine sığınır. Hadis-i şerifte bir kimsenin kula, veyahut allah Teala'ya ihtiyacını arz etmek istediğinde, rabb Teala Zülcelal Hazretleri'nin tevhidine itikadi olarak sığınarak şu duayı okuması buyurulmuştur. La ilahe illallahul halimul kerim, Subhanallah Rabbil arşil azim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Es'eluke mucibâti rahmetike, Ve azâime meğfiratike, ve el ismete min kulli dhanbin ve el ghanimeti min kulli birrin ve es-selameti min kulli ismin la tada' li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala hajata yaleke ridan illa qadaytaha ya yani halim ve kerim olan Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur Yüce arşın Rabbi olan Allah Teala münezzehtir, yücedir. Bütün güzel övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya olsun. Rahmetlerini gerektiren her güzel ahlakı, mağfiretine sebep olan her ihsanını elde etmeyi, her hatadan kurtuluşu, her iyilikten faidelenmeyi, her beladan selameti, üzerimde hiçbir günahı bırakmaksızın hepsinin mağfiretini, hiçbir kederi bırakmaksızın hepsinden ferci, senin razı olmana uygun her hayrın vesilesini, selameti ve her ihtiyacımın teminini senden dilerim. Ey rahmet edicilere merhamet eden Allah! Maddi veya manevi iş olsun, ihtiyaçları gidermek için Allah Teala bazı insanlara emaneten nimet vermiştir. Nimetleri yarattığı gibi, hayırlıları da yaratmıştır. İzzet ve azametini, sebep perdeleri arkasında gizler. Muhtacı zengine gönderir. Öyle ise, güzel abdest, tadili erkan üzere iki rekat namaz ve bu duadan sonra, ihtiyaç sahibi, müdüre, fabrikatöre, ve her dünyevi iş adamına yahut şeyhe veliye alime gider ihtiyacını ona arz eder innelillahi teala ibadan iktasahum bi nasi, yafzaun nasu ilehim fi hawaicihim ulai kahumul aminun min azabillah gerçekten Allah taala'nın bazı kulları vardır onları kullarının ihtiyaçlarının giderilmesine tahsis etmiştir. İnsanlar ihtiyaçlarında onlara sığınırlar. Onlar Allah Teala'nın azabından emin olan kimselerdir. Bu hadisi şerifte maddi ihtiyaçlardan daha fazla manevi ihtiyaçlar kastedildiği gibi, maddi ihtiyaçları gideren zevattan daha ziyade, manevi ihtiyaçları gidermeye vesile olan zevat kastedilmektedir. Nitekim onlar Allah Teala'nın azabından emin olan kimselerdir. Cümlesiyle tefsir buyrulmuştur. Yoruma ihtiyaç yoktur. Bu esnada şirk ve putperestlikten korunur. Tevhid ve iman şuuru içerisinde kendini bulundurur. Şöyle inanır. Bu iş adamları Allah Teala'nın fazıl, kerem ve rahmet kapılarıdır. Nimet hazinesinin açılmasına anahtardırlar, vesiledirler. İhtiyacımın giderilmesi ve işimin görülmesi için vasıtadırlar. Feyzin gelmesine olukturlar. Rahmet barajından nimetin gelmesine ve hazine kapılarının açılmasına anahtardırlar. Hazine ve nimet sahibi Allah'tır. Mülk sahibi Allah'tır. İş adamları olsun, lehte gelen sebepler olsun, hakiki fail ve tesir edici değillerdir. Müracaat ettiği kimsenin vasıtasıyla ihtiyaç sahibinin ihtiyacı giderildiyse, Allah Teala veli nimet olduğu için ona özel olarak hamd, sena ve şükürde bulunur. Ayrıca Allah Teala'nın nimetinin ulaşmasına vesile kıldığı zata da teşekkür eder. Mecazi olan veli nimetleri de över. Men lem yeskuri nase lem yeskurillah. Kula teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmemiştir. Buyrulmuştur. İhtiyaç sahibinin ihtiyacı görülmediyse üzülmez, kederlenmez. Patron beni işe almadı. Şeyh bana himmet etmedi. Profesör yüzüme bakmadı. Hoca bana şunu öğretmedi demez. Bilakis bu işte hayır var. Rabbim Teala bir kapıyı kapatır, bin kapıyı açar. Eğer bunları vesile etseydi maksadıma ulaşırdım der. Dolayısıyla bunların aleyhine dönmez, yüz çevirmez. Dua eder, küsmez, hoş görür. Neticeyi meram, izzet ve zilleti Allah'tan bildiği için hiçbir şahsı işinin görülmesinden dolayı sevmez. Aksi halde de nefret etmez. Ancak Allah Teala'nın sevmesini emrettiği enbiyayı, evliyayı, ilmiyle amel eden ulemayı, salihler ve takva sahiplerini sever. Binaen aleyh, takva ve salih bir müminden ihtiyacını temin etmese ve ondan dünyevi bir zarar görse dahi dostluk ve sevgisini kesmez. Allah için sevgi budur. Hadis-i şeriflerde buna El-hubbu fillâhi ve El-muvâlâtu fillâhi denilmiştir. Demek salihleri sevmek, onlarla hemdem olmak, İşi görülmese dahi sevgiyi azaltmamak da vesiledir. Nitekim, Allahümme rzuqni hubbeke ve hubbe men yenfa'uni hubbuhu indike. Allahümme ma razaqteni mimma uhibbu, fe cealhu kuvveten li fima tuhibbu. Allahümme ve ma zeveyte anni mimma uhibbu, fe cealhu feragalli fima tuhibbu. Allahümme, zatının sevgisini, ve sevilmesi nezdinde faide verenin sevgisini bana rızık kıl. Allahümme, bana rızık olarak vermiş olduğun sevgimi, sevdiğin şeylere, eşit zikir ve ibadetlerde kuvvet kıl. Allahümme, sevdiklerimden bir şeyden beni uzaklaştırsan, onu sevdiğin şeylerle meşgul olmaya çevir. Mealindeki hadisi şerifte görüldüğü üzere, Sevilmesi faedeli olanın sevgisinin talebine teşvik buyrulmuştur. Şu halde kafir, asi ve fasık bir insandan iyilik görse dahi, mudaranın dışında asla kalben sevmez, nefret eder. En yakını olsa dahi, şahsın isyanından dolayı hiçbir suretle onu sevmez. Hadisi şeriflerde buna da, El-Bugdu ve El-Bara'u lillah adı verilmiştir. Bu da imanın şartıdır. İsterseniz el mücadele Suresi'nin son ayetlerinin tefsirlerine, Müslim ve Buhari'nin bu husustaki şerhlerine bakın. Allah Teala'nın iki şekilde tecellisi vardır. A. Ehadiyet tecellisidir. Bizzat sebepsiz mülkünde tasarruf etmesi. B sebeplerin perdesi altında kudretini gizleyerek bizzat tasarruf etmesidir. İşte bu sebeplere vesile denilir. Vesile de kök itibarıyla iki kısımdır. Birincisi nurani, ikincisi zulmani ve nari vesilelerdir. Risalemiz nurani vesileler hakkındadır. Nurani vesileler de iki kısımdır. Birincisi, dünyevi faideleri ve nimetleri Allah'tan mahlukuna ulaştırmakta bulunan vesilelerdir. Cömert zengin, hazık doktor, alimler ve bilgili sanatçılardır. Allah serveti, tıbbı, ilmi, nimet olarak bazı kullarına vermiştir ki, o nimet zenginin fakire, tabibin hastaya, Alimin talebesine olan şefkat denizini akıttırsın. Bu vesile olan zevat nimetine ehline ulaştırırlarsa, Allah da onlara o nimeti bollaştırır. Ulaştırmazlarsa, nimeti onlardan alır, başkasına verir. Nitekim bu da, İnnerillahi Teala ekuamen ixtasahum bil niyami limanafil ibadi. وَيُقِرُّهَا ف۪يهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا ila غَيْرِهِمْ Gerçekte Allah Teala kullarının menfaatleri için bazı kavmi nimetlere tahsis etmiştir. Ve o nimeti yanlarında yaydıkları müddetçe biriktirir. Ne vakit ki nimetleri ehline ulaştırmaktan imtina ederlerse, Allah Teala onlardan nimeti alır, başkalarına nakleder. Maalindeki hadisi şerifte beyan buyurulmuştur. Öyleyse konumuz, uhrevi nimetlerin müminlere ulaşmasında vesile olan salih amel ve salih insanlardır. Ki bu nurani vesilelerin ikinci kısmıdır. İnsanı Allah Teala'ya ulaştıracak her ibadet, dua ve her şahıs vesiledir. Diğer ifade ile Allah Teala'nın rahmet, bereket, manevi rızıkları ve hidayetinin kula gelmesine vasıta olan her şey ve her şahıs vesiledir. Vesileye sarılmak da ibadettir. Tevhide engel değildir. Çünkü Allah Teala nurani vesilelerin talep edilmesini El Maide suresinin 35. ayetinde emretmiştir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda savaşın. Ta ki muradınıza eresiniz. Öyle ise nurani vesileye sarılmakta Allah Teala'nın rızası vardır. Bir mü'min hakiki olarak uluhiyet ve rububiyeti Allah Teala'ya tahsis ettiği için vesileye sarılması onun tevhid ve tevekkülüne bir engel teşkil etmez. Mü'min mahluku hakiki tesir edici ve hakiki fail olarak inanmaz ki şirke girebilsin. Evvel Allah'tan ister tevekkül eder. Sonra oluk mesabesinde olan Salih'in gölgesi altında durup sebat eder. Şüphesiz en üstün vesile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O şefaatçidir, hidayet rehberidir, vesiledir. Osman bin Huneyf bir gün dostlarından birine rastlamış. Ona neden üzgün olduğunu sorunca o da şöyle demiş: benim çok mühim bir işim var. Emirül Müminin Hazreti Osman Zinnureyn'e gidiyorum. İşimi arz edeyim diye. Kapıcıları beni içeriye sokmadıkları gibi kendisi de bana iltifat etmiyor. Şimdi ne yapayım? Bunun üzerine Osman bin Huneyf radıyallahu anhu şunu anlatmıştır. Bir gün Peygamber aleyhisselam'ın yanında idim. Ama bir adam ona geldi ve şu istirhamda bulundu. Ey Allah'ın Resulü, bana dua et ki gözüm iyileşsin, görsün. Bunun üzerine rasulü muhterem ona, Dilersen sabret, sabredişin çok sevaplıdır. Dilersen ben sana dua ederim buyurdu. Adam şiddetli istirhamda bulunarak ısrar etti. Lakin Peygamber aleyhisselam ona dua etmeyerek şu emri verdi. Git mükemmel bir abdest al. Sonra tadili erkan üzere güzel bir namaz kıl. Sonra şöyle dua et. Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyir rahmeti sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Muhammed! İnni tawajjehtu bika ila Rabbi fi hajati hadihi li tuqda li. Allahumma Yani Allahümme, gerçekten ben senden isterim. Rahmet Nebisi olan peygamberin vesilesi ve şefaat ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ın resulü, şu ihtiyacımın giderilmesi için senin yardımınla Rabbime yöneldim. Allahümme, onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Osman bin Hüneyf sözüne şöyle devam etti. Vallahi çok kısa zamanda adamın gözünün şifa yap olduğunu gördüm. Sen de git bunu yap, sonra Hazreti Osman'a git ve bana gel haber ver. Adam kemali samimiyetle bu vazifeyi yaptıktan sonra Hazreti Osman'a gidiyor dönüşünde Osman bin Huneyfe radıyallahu anhum gelerek şunu söylüyor Hayret ettim Emirü'l-Müminin Hazreti Osman'a gittim. Önce yüzüme bakmayan kapıcılar kemal-i hürmetle beni Hazreti Osman'ın huzuruna götürdüler. Hazreti Osman aşırı derecede bana iltifat etti. Döşeğinin üzerine beni oturttu. İşimi gördü ve hürmet etti. Bundan sonra her ne ihtiyacın varsa buyur, bizi haberdar et, dedi. Öyle ise tevhid nedir, tevesül nedir? Bu itikadi bir konu olduğu için açıklayalım. Tevhid, uluhiyet, rububiyet, malikiyet, hakimiyet, hakiki tasarruf ve bütün alemin tedbirini Allah Teala'ya tahsis ederek zatında, sıfatında, fiilinde onu bir tek bilmek, inanmaktır. Her mü'min namazdan sonra kalbindeki bu inancını diliyle ilan ederek şöyle der. Allahümme entes selamu ve minke selam tebârakte yâdel celâli vel ikram. Allahümme sen selamsın, selamet de sendendir, yücesin ey Celal ve ikram sahibi. Allahümme ente selamu ve minkes selamu. Allahümme, sen selamsın, selamet de sendendir. Birinci, Selam Allah Teala'nın isimlerinden biri olup, manası, bütün kusurlardan, mahlukun sıfatlarından salim, pak ve münezzeh demektir. Hakiki selamla vasıflanmak ancak ona mahsustur. Selamet sendendir. Yani mahlukatın onunla vasıflanmış oldukları sıhhat, afiyet, hülasa her nimet de senden gelir. Böylece bütün kemalat, uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını Allah Teala'ya tahsis eder. Dünyada hastalık ve zarar vermek, hülasa, zahirde kulun aleyhinde olan bütün tecelliler, Allah Teala'nın celal sıfatlarına hakiki olarak isnat edilir. Ve ne kadar kulun lehinde olan nimetlerin tecellileri varsa, hepsi onun ikram sıfatlarına isnat edilir. Celal kahır, ikram rahmetle tarif edilir. Kul, ikram, Ey celal ve ikram sahibi demekle kahrından rahmetine sığınır. İtikaden, tebârakte ya zel celâli vel ikram. Sen yücesin, ey Celal ve ikram sahibi. Demekle, fiilen de kahramazhar olan zulmani vesilelerden, nurani vesilelere tevesül ederek sığınır. Vesile edindiği ibadet veya şahıs mecazi, Allah'a sığınışı ise hakikidir. Mesela, bil fiil şeytandan meleğe, Asi ve fasık insanlardan şeyhe, fısktan ibadete, isyandan itaate, riyadan ihlasa sarılır. İşte onun bu sarılışına tevessül denilir. Kısa ifade ile, itikadi sığınışı tevhid, fiili sığınışı tevessül ve teşeffu'dur. Şeytan, itikadi sığınışta bazen insanı gaflete sokar. Mü'minin kalbini faili hakiki olan Cenabı Hak'tan çevirerek zahiri surette Allah Teala'nın onu hayra vasıta kıldığı sadaka veren zengine, tesirli ilaç veren doktora, himmet ve duada bulunan şeyhe, güzel nükteyi açıklayan profesöre çevirir. Böylece kahır ve rahmet sahibi olan Allah Teala'yı unutturur. Bu unutkanlığa gaflet denilir. Erbabı tasavvuf bu gaflete makamı fark dediler. Bir mümin bu gaflete duçar olduğunda istiğfarla Allah Teala'nın mutlak hakimiyetini ve tedbirciliğini aklına getirerek ona sığınır. Ve derhal, Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâhû. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan allah Teala'dan bu gaflete düçar olmamdan mağfiretimi dilerim, der. Böylece kalbini gafletten zikre ve şirkten tevhide döndürür. ashabtan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu gibi gaflet ve halini arz ederek, ''Ey Allah'ın Resulü, kalbime çok kötü hataralar gelir.'' Gökten düşmeye razıyım da o gibi duyguların gelmesine razı değilim. Ne yapayım diye sordu. Bunun üzerine Resul-i Muhterem La ilahe illallahü vehdehu la şirike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir de buyurdu. Nefs, şeytan, kötü arkadaş ve insi şeytanlar bazen birleşip mümini tevhidinden ihfal ederek fiilen şeriata muhalif olan hareketlere kötü huylara sevk ederler. Bu takdirde mümin fiili tevessüle başvurur. Allah Teala'nın herhangi bir nimetinin kendisine ulaşmasına vesile kıldığı zatı, şeyhi, salih ameli, hakiki tesir edici ve fail olarak değil bilakis vesile ve Rabbinin nimetlerinin zuhuruna illet inanarak fiili vesilelere ve sebeplere sığınır. Vesileleri asla uluhiyet ve rububiyet derecesine çıkarmaz. Ancak Allah Teala peygamberi, ehli beyti, meşayihı, ekmel ulemayı sevdiği için ve bunların sevilmelerini teklif buyurduğu için fiilen bunlara sarılarak bunlar vasıtasıyla Zulmani vesilelerden Nurani vesilelere yapışır İşte onun bu fiili Tevessül ve teşeffu'dur Duayı talep etmektir Mesela Allah Teala'nın Sevgisini teklif ettiği Salahiyetli insanları sever Ona uyar Rabbine ibadet eder Ve tapar Bütün ibadet ve muamelesinde Vesileye yapışır Rabbine sığınır Vesileye uyar, Rabbine tapar. Rabbinden korkar, önderiyle ve rehberiyle Rabbinin huzuruna girer. Her hal ve karda Rabbine yalvarır. Lakin Rabbinin emri olduğu için vesile edindiği kimseyle yürür. Nitekim namazda imama uyar. Şeriatı tatbik eder. Allah'a tapar. Demek şeyh, kabe, peygamber, İmam, cihat lideri maksat değillerdir. Vesiledirler. Maksat, Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve Allah nazarında beğenilmektir. Vesileler çoktur. Salih amel vesiledir. Doktor vesiledir. İlaç vesiledir. Hasılı, uhrevi ve dünyevi faidelere sebep olan her şey vesiledir. Ama maksat ise bir tektir. O da Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah Teala'nın nazarında iyi olmak, iyilik yapmak, iyileri sevmek, iyileri yetiştirmektir. Evet, kul bütün hayatında, İslami çalışmalarında, tevhid ile vesile arasındadır. Önce tevhid, sonra vesile. Bu itikatta. Ama fiilde ise, Önce vesile, sonra tevhid. Mesela peygamberi görmeyen, yani sünnetini bilmeyen bir kimse, en üstün olan vesileyi, mesela Kur'an ve sünneti bulmadan tevhidi bulamaz. Bunun için hadisi şerifte her iki yol beyan edilmiştir. Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin el-Rahmeti, sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Muhammed, İni tevjehet bıkı İla Rabbı fi حاجتı Hzı lı tuqdali. Allahım faşfep hufiye. Yani Allahım. Gerçekten ben senden isterim. Seni severim. Senden korkarım. Senden isterim. Seni sevdiğim için senden korktuğum için sana taparım. Sana boyun eğerim fakat benliğimi yok edemediğimden, fiilen rızana uygun hareket edemediğim için, sevdiğin ve uyulmasını emrettiğin, rahmet nebisi olan peygamberin beraberliği ile, yahut yardımı ile sana yöneliyorum. Bu takdirde, bir nebiyikenin B harfinin musahabe manasında olduğu tahakkuk eder. Yani, şefaat etmek izni ona vermiş olduğun, Yardım etmek ve şefaat etmek iznini taşıyan rahmet nebisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beraberliği ile sana yöneliyorum. Bu izinden dolayı seni çağırdığım gibi onu da çağırıyorum ve tevhidden dönerek Ya Resulallah şu ihtiyacımın giderilmesi için senin yardımın ve beraberliğinle şefaatinle Rabbime yöneldim. Burada peygamberin beraberliğine ve şefaatçi olduğuna inandığı halde, bu defa vesileden tevhide döner. Allahumme, o peygamberi hakkımda şefaati makbul olan şefaatçi kıl der. Burada iki teveccüh var. 1- Allah'a yönelmek 2- Peygambere yönelmek Allah'a yönelmek tevhid, peygamberine yönelmek tevessüldür. Tasavvuf dilinde birinciye murakabe, ikinciye rabıta denilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile edinmek caiz olduğu gibi hayırlı ve salih insanları dahi vesile edinmek de meşrudur. Nitekim hadisi şerifte Hel tunsaruna ve turzaquna illa bi Sizler zayıflerinizden başkasıyla mı rızıklanır, yardımlanırsınız? Buyurulmuştur. Demek halk nazarında Veys el-Karani gibi birçok ayak altında ezilen zayıf kullar vardır ki Allah Teala nezdinde sultandırlar. Sair insanlar onların duaları, şefaatleri, teveccühleri ve iltifatları sebebiyle Allah Teala'dan rızık ve nusret alırlar. Biduafâikum'deki B harfi de Bin Nebi Yiken'in B'si gibidir. Tevhid ve tevessülde asıl olan Osman bin Huneif radıyallahu anhuma'nın hadisini başta İmam Bukhari tarihinde, Tirmizi sahihinde, Hakim müstedrekinde, Tabarani, Beyhaki, İmam Ahmet, i̇bn Huzeyme, munziri Münziri gibi imamlardan, İmam Nevevi, İmam Suyuti, İmam Subıki, Kemal İbnül Himam gibi birçok ulema naklettiler. Onun için birçok ayet ve hadislerin şerhlerine müracaat ederek konumuzda bu hadisi şerifi izah etmeye çalışıyoruz. Ya Muhammed, inni teveccettu bike ila Rabbi. Ya Muhammed, gerçekten ben seninle Rabbime yöneldim. Yani hem yardımınla hem beraberliğinle Rabbime iman etmeye ve ibadet etmeye yöneldim. Öyle ise senden şefaat dilerim. Şu halde bike'nin b harfi mütaaddi ve istiâne manasında olur. Yani özel olarak seni kendime şefaatçi inandığımdan zatından şefaat ve yardım dilerim. Nitekim tıbi şöyle diyor. Bunun manası ey Allah'ın Resulü ben seni kendime şefaatçi kıldığım halde senin zatınla Rabbime yöneldim demektir. Binaen aleyh onsuz Allah'a yönelmek muhaldir. Yani hakiki mahmud ve ma'bud, maksud ve matlub Allah'tır. Lakin Hz. Muhammed'in beraberinde şefaat izni olduğundan vesilelik hakkını ona vermek gerekir. Bir insanda fıtraten yazma kabiliyeti olduğu halde kalemsiz yazamadığı gibi, bir insanda iman ve yapabilme gücü olduğu halde Allah Teala'ya yönelmesi, onun istek ve arzusunu yerine getirmesi, emriyle çalışması, yasaklarından sakınması vesilesiz muhaldir. Çünkü Allah Teala Habibini üstün, seçkin, mümtaz ve vesile olarak yaratmıştır. Bütün güzellikler, üstünlükler, faziletli ahlak peygamberin zatında toplanmıştır. Nebiyyir Rahmeti, Rahmet Nebisi'nin manası budur. Ona tevesül Allah'ın rızası demektir. Nitekim, et suresinin son ayetlerinde beyan olunduğu üzere, Allah Ta'ala ona kendi isimlerinden iki isim birden bağışlamıştır. Demek onsuz rızayı bariye ulaşma imkanı yoktur. Bu takdirde hadisin bu bölümünün manası, Ya Rabbi, gerçekten Nebin olan Rahmet Nebisi, Hazreti Muhammed'i kendime vesile ettim. Onun kadriyle sana yöneliyorum. Ey Muhammed, aleyhissalatu vesselam, haberdar ol. Ben seni kendime vesile ettiğim halde Rabbime yöneldim. Sen de bana yardım et. Çünkü Allah seni yardım etmek için yaratmıştır demektir. Şehadet kelimesinde de La ilahe illallah tevhid Muhammedun Resulullah vesiledir. Onsuz iman, ibadet ve yalvarışlar Allah Teala'nın emir ve rızasının dışındadır. İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve Nese'inin de tahriç ettikleri sahih ve hasen bir hadiste Cabir bin Süleym diyor ki Ben Medine'de halkın onun görüşlerini beğendiklerini ve kendisine müracaat ettiklerini gördüm. Sordum. Kim bu ki o kadar insanlar sözlerini, amel ve ahlakını beğeniyorlar? Bu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir, dediler. Yanına vardım. Aleyke selam ya Resulallah, diye iki sefer tekrarladım. Bana, La tekul aleyke selamu, Aleyke selamu tahiyyetul meyyiti, Kul esselamu aleyke. Aleyke selam deme. Aleyke selam sözü, ölülere selamdır. Esselamu aleyke de, buyurdu derhal ben Esselamu Aleyke diyerek hakikaten sen Allah'ın Resulüsün dedim bunun üzerine bana en rasulullahi ladi ıza acabek zorun f'daouteh keshfa anke, w'in acabek عام سنتن f'daouteh anbteha lke, w'ıza kütte bi ardz قفر أو فلات فضلت راحلتُك f'daouteh ردها عليك ben Allah'ın öyle bir Resulüyüm ki, sana bir zarar isabet eder, sen de onu çağırsan, Allah Teala o zararı senden giderir. Kıtlık ve kuraklık sana isabet ederse, onu çağırsan, Allah Teala sana onu yemyeşil kılar. Tenha tehlikeli bir yerde olsan, yahut sahrada olsan, bineğin kaybolsa, onu çağırsan, Allah Teala onu sana döndürür buyurdu. Öyleyse bana ne tavsiye buyurursun? dedim. La tesubbenne ehaden. Hiçbir kimseye sövme, buyurdu. Vallahi ben ondan sonra ne bir hüre, ne bir köleye, ne bir deveye, ne bir koyuna sövdüm. Sonra, وَلَا تَحْكِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاَنْ تَكَلَّمَ اَخَاكَ ve تَمُنْ بَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرء شتمك وعيرك بما يعلم منك فلا تعيره بما تعلم منه فإنما وبال ذلك عليه Maruftan hiçbir şeyi tahkir etme. Kardeşine gülümser olduğun halde konuş. Çünkü bu da maruftandır. Elbiseni baldırın yarısına kadar yükselt. Bunu yapmazsan topuklara kadar uzatabilirsin. Bundan daha uzatmaktan seni sakındırırım. Çünkü topuktan aşığı uzatmak kibirlilik ve benliktendir. Gerçekte Allah da kibirlilik ve benliği sevmez. ''Kişi sana söverse, senden bildiği bir şeyle anana söverse, piç dese, sen ondan bildiğin şeylerle sövme. Bunun vebali onun üzerindedir.'' buyurdu. Ellediği cümlesi, Allah lafzına sıfat olabildiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sıfat olabilir. Tercümede biz bu okunuşu tercih ettik. Bu takdirde, ''De'avte ve kunt'e, muhatap sigaları olarak te zamirinin fethasıyla okunurlar. Zahirilerin dedikleri gibi muhtemelen elledi cümlesi mukadder bir huve lafzının haberi olup lafz celalın celalin sıfatıdır. Böyle de olsa yukarıdaki te zamirleri dammeyle okunur. Fakat keşefenin enbetenin raddenin müteallıkları olan bir vesileti yahut bi sebebi lafızları mukadder olur. Hadisleri şerh edenlerin kısmı azamisi, takdirsiz, tercüme ettiğimiz gibi izah ettiler. Nitekim Ali Kari, Mirkatul Mefatih adlı eserinde böyle izah etmiştir. Her nasıl olursa olsun, bu hadisi şerif, teşeffu, tevessül, teveccühün meşruiyetine delildir. Ne Muasırlar Tirmizi'yi şerh ederken vahabiliye delil teşkil edilsin diye bu ve Osman bin Hüneyf'in hadisini makaslamışlardır. Bu da cinayettir. Teşeffü, tevessül, teveccüh kelimelerinin manaları aslında birdir. Teşeffü, suçluyu kurtarmak için yalvarmaktır. Tevessül, zararlardan kurtarmak faidelere ulaştırmaktır. Teveccüh ise, onun kadir ve kıymetiyle Allah Teala'dan faidelere, nimetlere ulaşmayı ve zarardan kurtuluşu istemektir. Ya Rabbi, Rasulü Ekrem'in kadir ve kıymeti için benim ihtiyacımı gider. Ya Resulallah, benim ihtiyacımı gider. Allahümme, onunla ihtiyacımı gider sözleri arasında fark yoktur. Doğrusu peygamberin zatından istemekle, zatıyla Allah'tan istemek arasında fark yoktur. Nitekim Cabir bin Süleym'in hadisinde bu açıktır. Peygamberin şefaatinin peşin ücreti salavat-ı şerife olduğundan burada salibarik barik salavatını okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e ve ala al-i seyyidina İbrahim, ve barik ala Muhammedin, ve ala al-i Muhammed, kema bârakta ala İbrahim'e, ve ala al-i İbrahim'e, fil alemine inneke hamidun mecid. Bi ve bike'deki be harfi, sebep ve mutaaddilik manasında olursa, tevessül, tecevvüh, ve teveccüh kelimelerinin manası da güzel anlaşılır. Bu takdirde eş anlamda olan bu üç kelimenin manası şöyle olur. Allah Teala kulunun ibadet ve duasını kabul etmek ve kuluna vereceği azabı peygamberin rızasıyla kaldırmakta, peygambere özel bir yetki vermiştir. Peygamber de bizzat o abid veya o suçlunun yanında olduğu halde bu yetkisini kullanırsa, kullanışının adı şefaattir ve vesiledir. O kulun peygambere yönelmesi ve istirhamda bulunması tevessül ve teşeffudur. Peygamber aleyhisselam bu yetkisini kullanmakta Allah tarafından serbest olduğu için, abid veya suçlu dilerse ihtiyacının giderilmesini bizzat peygamberden ister. Dilerse onun zatıyla Allah'tan ister. Vesilenin diğer sureti de şöyledir. Abid veya suçlu, bizzat şahsıyla peygamberle beraber olmadığı halde, peygamberin Allah Teala'nın yanında sevgili, kadir ve kıymetli olduğuna inandığı için, onun zatını değil, şan ve şerefini kullanarak ibadetinin kabulünü veya cezasının kaldırılmasını Allah Teala'dan ister. İşte bu surete de teveccüh ve tecevvüh denilmiştir. Bu takdirde konumuz olan hadisi şerifin manası şöyledir. Allahümme, gerçekte hakim, mahbub ve ma'bud sen olduğun için senden isterim. Fakat zatımla değil bu isteğimi nezdinde kadir ve kıymeti yüce rahmet nebisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın kadir ve kıymet hatırıyla istiyorum. Çünkü sen onu şefaatçi olarak yarattın. Sonra tevhidden dönüp peygambere kadriyle olan ilticasını arz ederek huzurunda olmadığı halde Ey Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nezdindeki kadir ve kıymetinle şu ihtiyacımın giderilmesi için Rabbime ihtiyacımı arz ediyorum. Seni de haberdar ettim. Tekrar peygambere olan teveccühünden tevhide dönerek Allahümme benim hakkımda onun dileğini kabul et ve şefaatçi kıl der. Peygamber aleyhissalatu vesselam ama olan zata husus olarak ümmetine umum olarak bu hadisi şerifle şefaat kapısının açılmasının edep ve usulünü öğretmiştir. Bundan dolayı ehli sünnet ve cemaat ittifakla dediler ki tevessül, teşeffü, tecevvü ve teveccüh meşru ve mendupdur ve emredilmiştir. Ve peygamberlere de mahsus değildir. Her hayırlı, salih ve mirasçı olan zevat da vesile edinilebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayarukum مَنْ ذَكَّرَكُمْ بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه في عمله. Sizin en hayırlınız, görülmesi Allah'ı aklınıza getirip söylettiren, konuşmaları ilminizi çoğaltan, ameli ahiret arzunuzu artırandır, buyurdu. Süfyan bin Uyeyn'e demiştir ki, Allah'ın dostlarının en bariz alameti de şudur. Onların kalplerinde zikrullah hakim olduğu için, onları gören kimse derhal kusurlarını hatırlar, mahcup olur ve Allah Teala'ya yönelir. Böyle olunca o zatın kalbindeki nurlar derhal görenin kalbine akseder. Dolayısıyla ma'rifetullah kalbinde parlar ve uhrevi saadetlerin arzusu çoğalır. İşte feyz dedikleri budur. İmam Munavi bu hadisi güzel şerh etmiştir. Arabi bilenler oraya bakabilir. Anladığım kadarıyla tevessül ve teşeffu' bizzat peygamberle birlikte olanın hakkındadır. Tecevvuh ve teveccüh ise meclisinde olmayanların hakkındadır. Şu anda da peygamber kabrinde sağ olduğu için Mescidinin içinde azametinden şefaatini istemek tevessül ve teşeffu' Mescidinin dışında aynı istekte bulunmak tecevvüh ve teveccühdür. Evet, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vahdet sarayının kapıcısıdır. Müracaat merkezinin memurudur. Allah'ın sevgili kulu ve rasulüdür. Bundan dolayı dünyaya gelmeden evvel bütün peygamberler onu vesile olarak kabul ettiler. Çünkü Allah Ta'ala onlara bu emri vermişti. İsterseniz Ali İmran suresinin 81. ayetinin tefsirlerine müracaat edin. Ayrıca وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki onlar Yahudi bilginleri, önceden kafirlerin üzerine peygamber sebebiyle Allah'tan yardım dilerlerdi. Mealindeki El-Bakara suresinin 89. ayetinde beyan olduğu üzere, Yahudi bilginleri dahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurundan önce onu vesile edinirlerdi. Nitekim Suddi'nin haber verdiğine göre, Yahudi hahamları Tevrat'ı açıp, peygamberin gelişini bildirip, Yahudilerden kendisine yetişenlerin iman etmelerini emreden ayet üzerine ellerini koyarak, Allahümme, son zamanda göndereceğin ve bizim de ona iman etmemizi emrettiğin peygamberin hakkı için bize yardım et, derlerdi. Ancak peygamber geldikten sonra hasetten dolayı inkar ettiler. Binaenaleyh, Peygamber gelmeden önce de vesile edilmiştir. Neticeyi meram faili hakiki Allah'tır. Onun için ona gönül bağlamak ibadetin kabulüne ve azabın kaldırılmasına peygamber vesiledir. Onun için onu sevmek ve sünnetini ihya etmek ümmet üzerine farz oldu. Ümmetin ittifakıyla peygamberin hayatında tevessül teveccüh, tecevvüh, meşru ve caizdir. Peygamberin hayatından sonra da, ehl sünnet vel cemaatin ittifakıyla teveccüh, tecevvüh caizdir. İbn-i Abdüsselam dedi ki, teveccüh ve tevessül, peygambere mahsustur. Binaen aleyh, Ya Rabbi, meleklerin hakkı için, enbiyanın hakkı için beni afu et, yahut şu işimi yap demek şirktir. Şefkani, takriben 35-40 hadisle, İbn-i Abdüsselam'ın sözünün doğru olmadığını ispatlayarak diyor ki, Hayattan sonra da peygamberleri, salihleri, enbiyayı, evliyayı vesile edinmek, onların kadri kıymetiyle, salih amelleriyle Allah Ta'ala'ya dilekte bulunmak, caiz ve meşrudur. İmam Nebevi, kar adlı eserinde taberani ve İbnu sunni'nin kitabından seenediyle Abdullah bin Meuda radıyallahu Anhu'dan gelen şu hadisi şerifi nakletmektedir iden fel da betu fil filfelati fel Yuunadi ya ibaallahi ahbisu selafen fe innal lillahi aybaden yahbisu ne kimsenin bulunmadığı bir sahrada sizden birinizin bineği elinden kurtulup kaçsa, Ey Allah'ın kulları, yakalayın! Ey Allah'ın kulları, yakalayın! Ey Allah'ın kulları, yakalayın! desin! Çünkü muhakkak, yeryüzünde Allah Teala'nın yakalayıcı ve hapsedici kulları vardır. Hafız i̇bn Hacer diyor ki, Taberani'nin bu hadisinin şahidi, Mezzar'ın tahric etmiş olduğu İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen şu hadisi şeriftir. İnnelillahi teala melaiketen fil ardi sivel hafizati. Yektubuna ma yesqutu fel ya ibadallahi a'inuni. Gerçekte yerde Allah Teala'nın Hafazadan başka melekleri vardır. Ağaçtan düşen yaprakları yazarlar. Sizden birinize kimsenin bulunmadığı sahranın bir yerinde burkulmak isabet ederse, Ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye çağırsın. İmam Nebevi buyurur ki, Birçok meşayih bunu tecrübe ettiler, doğru buldular. Ben de bir kere tecrübe ettim, doğru buldum. Ayrıca Bustanul Arif'in adlı eserinde Nebevi çok fazla izahatta bulunmuştur. Ezkar'ın şerhinde Muhammed bin İllan Es-Siddiqi, Es-Şafi'i diyor ki Yeryüzünde yardımcı olan Allah'ın kullarından murat meleklerdir. Cinlerden salih olanlardır. insandan ricalul ül Gayb diye adlandırılan ebdal taifesidir. Bu hususta İbn-i Abidin Ebdallerin tasarrufatı hakkında icabetül gavz, bi beyani halin nukabai ve nücebai ve ebdal ve eutadi ve gavz adlı bir risale yazmış. O risalede mümin kulların davetine icabet eden nukaba, nüceba, ebdal, eutat ve gavs'ın icabetleri hususunda çok güzel izahatlar vermiştir. Teessüf yeri şudur ki İbn Teymiye İbn Abdüsselam'ın sözüne uyarak peygamberin hayatında onu vesile edinmek caiz, vefatından sonra caiz değildir demiş. Şirk olarak saymış. İmam Subuki onun aleyhinde birçok eserler yazmıştır. Ve İbn Teymiyeden evvel ümmetten hiçbir alim tecavvuh ve tevessülü inkar etmemiştir demiştir ve bu hususta İbn Teymiye'nin aleyhinde birçok eserler yazılmıştır ve halen daha yazılmaktadır. İbn Teymiye'nin tabiileri ise işi ileriye götürerek tecavvuh ve teşeffuun tevessülün şirk olduğunu söylemişlerdir. Ehli sünnet vel cemaatten tevessülü meşru görenleri tekfir etmişlerdir. Maat tesef şu anda Türkiye'mizde de gençlerimizin çoğu tevhid ve tevessülü cehaletten dolayı karıştırıp, tevessülün şirk olduğuna inanırlar. Ve bu yüzden birçok feyz ve bereketlerden mahrum kalmaktadırlar. Bu hususta, Muhikkut Tekavvül, fi Mes'eleti Tevessül isimli bir eseri, Ehl-i Hadis'ten Şeyh Zahid Kevseri de yazmıştır. Ehl-i Sünnet ve cemaatin ittifakıyla, Enbiyayı, Evliyayı vesile edinmek, Şeyhleri vasıta etmek caizdir, meşrudur, emredilmiştir. Bunu inkar eden Necidi olan Muhammed bin Abdülvehhab'ın mezhebine girmiş, Ehli Sünnet ve Cemaat'in bütün mezheplerinden çıkmıştır. Sözü uzatmayalım. Bu hususta Ehli Sünnet nazarı itikadın ölçüsüdür. Müminin istikameti velinin kerametidir. Bir de edeple varış Lutfla Dönüş adlı eserimize müracaat edin. Ve isterseniz En-Nisa 64 ve El-Maide 35 ayetleriyle alakalı İbn Kesir cilt 2 sayfa 306, Alusi 105 sayfa 70 cilt 6 sayfa 124, Keşşaf cilt 1 sayfa 256, Tefsiri Hatip, cilt 1 sayfa 307 vesair tefsirlere bakınız vesileden maksadın salih amel ve salih zevatlar olduğunu görürsünüz bu hususta hiçbir tefsir diğerine muhalefet etmemiştir Ehli sünnetin dışındaki tefsirler müstesna hadis olarak bakınız Kenzul-Ummal cilt 9 sayfa 5 hakimin müstedireki cilt 2 Sayfa 312, hadis numarası 3216, cilt 3, sayfa 334, hadis numarası 5438, Buhari'nin bizim tespitimize göre 960. hadis istiska babında, Şerhi Fetul Bari, cilt 2, sayfa 413, Şerhi Umdetul Kari, cilt 3 sayfa 437 Şerhi Kirmani cilt 5 sayfa 103 Tefsiri Kurtubi cilt 6 sayfa 159 Buhari şerhi İrşadus Sari cilt 2 sayfa 228 Bu şerhlerde açık ifade ile Hazreti Ömer'den şöyle nakledilmiştir. Allahumme biz Hazreti Abbas'ı vesile ettik Ey insanlar, peygamberin amcası olan Hazreti Abbas'ı vesile ediniz. İbnü Saad'ın Tabakatına cilt 7, sayfa 444 bakın. Orada Hazreti Muaviye'nin Yezid bin Esved el-Cüreşi ile tevessül ettiğini görürsünüz. Hatta İbnü Teymiye de Et-Tevesül Vesile adlı eserinde diri insanlarla tevessülü caiz görmüştür. İbn Mace ve Tirmizi de Osman bin Huneyf radıyallahu anhu'nun hadisini nakletmişlerdir. Tirmizi Kitabu Davat'ta hadisin sahih ve hasen olduğunu kaydetmiştir. Aynı hadisi İmam Bukhari tarihinde cilt 6 sayfa 209, Taberani El Mucemmu's Sagir'de cilt 1 sayfa 183, El Beyhaki Delailun de cilt 6 sayfa 166 Yine Hakim Müstedrek'te cilt 1 sayfa 313 519 526 hadis numarası 1180 1909 1929 1930 İmam Ahmed Müsned'inde cilt 4 sayfa 138 hadis numarası 17209 17210 17211 Hafız Munziri Tergîb ve Terhîpte cilt 1 sayfa 474 Nevevi Eskarında Babu Salâtil Hâce'de sayfa 167 yahut 306 ve şerhi El Futuhatur Rabbani cilt 4 sayfa 264 303 cilt 7 sayfa 253 Feyzul Kadir cilt 2 sayfa 134 Zürkani, el mevahibul leduniyyenin şerhinde, cilt 8, sayfa 361, aynı zatın, ed Nadit nadid kitabından naklen, Tohfetul Ahvezi, cilt 4, sayfa 182, yine Şevkani, neylül Evtar'da, cilt 4, sayfa 32-33 tahriç etmektedirler. Bunların hülasası iki cümledir. 1. Allah zatında, sıfatında, fiilinde bir tektir, ortağı yoktur. 2. Enbiya, evliya ve suleha ile teveccül caiz ve menduptur. Veselam. Hepsi innelillahi teala aniyeten min ehli'l-ardi ve aniyetu rabbikum kulub ibadihi's-salihin. Gerçekte Allah Teala'nın yer ehlinden kapları vardır. Rabbinizin kapları, O'nun salih kullarının kalpleridir. Mealindeki hadiste toplanmıştır. i̇bn Cevzi'nin, Taberani'nin rivayet ettiği bu hadisin üzerindeki görüşleri, örümceğin iplerinden örülmüş zayıf bir ağdır. Nurani vesileler Kur'an-ı Kerim'de, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبَتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ وَجَاهِدُوا ف۪ي Ey iman edenler! Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda savaşın, ta ki muradınıza eresiniz. Mealindeki ayette emrolunmuştur. İnsanları Allah'a yaklaştıracak her ne var ise nurani vesiledir. Namaz vesiledir. Namaz kılmaya Kabe-i Muazzama vesiledir. Alimlerin ilmi Allah'a kavuşmaya vesiledir. Nihayet vesileler çoktur. Menfi ve müsbet vesilelerin arasında fark etmeyen, Avrupa'dan İslam alemine geçmiş şu kelime milletin ağzında dolaşıyor. Kul ile Allah arasına kimse giremez. Halbuki bu kelime ile Yunan filozofları peygamberlik vazifesini inkar ediyorlar. Saf müminler de bu kelimenin nereden geldiğini bilmeden, hatta manasını da bilmeden, Bol bol tekrar ederler. Ve böylelikle Berahime mezhebine girmektedirler. Evet, Allah ile kul arasına kimse giremez. Mesela, Allah bir kuluna belayı yönelttiği zaman, diğer bir kul ondan belayı kaldıramaz. Böylece, Allah Teala bir kuluna velayet, bol rızk, güç, sıhhat gibi nimet verdiği takdirde, diğer bir kul o nimeti engelleyemez, ba kaldıramaz. Lakin kul ile Allah arasında kul girebilir. Mesela peygamber vesiledir. Sair insanları Allah'a kavuşturmada ulema nasihat ve irşatta vesiledirler. Hadis-i şerifte ile ila ibadihi yuhibbukumullahu. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah sizi sevsin buyrulmuştur. Vesile iki kısımdır. 1. Zatlarla vesile. Bu da dört kısımdır. a. Peygamberin zatını vesile edinmek. Buna misal, Osman bin Hüneyf'in hadisinde beyan edilen tevessül ve Hazreti Ömer'in yağmur duasında, Allahumme, inna kunna netevesselu ileyke bi nebiyyina sallallahu aleyhi ve selleme fetesqiyenâ. Ve inna وَاِنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ بِعَمِّ نَب۪يِّنَا فَسْقِنَا Allahümme! Bizler, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sana tevessül ederdik. Bize yağmur yağdırman için. Gerçekte biz, Nebimizin amcasıyla sana vesül ederiz. Bize yağmur yağdır diyerek Hazreti Abbas'ı vesile etmesi ve yine Hazreti Muaviye'nin Yezid bin Esfet el-Cüreşi ile tevessül etmesidir. b. Peygamberin sohbetiyle tevessül. Bu inkar edilmemiştir. c. Peygamberin bedeninden bir cüzle tevessül etmektir. Mesela, Hazreti Muaviye'nin vefatı anında peygamberin tırnaklarının gözüne konulmasını vasiyet etmesi ve yine 12 yaşından 20 yaşına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Hazreti Enes'in 110 yaşında vefat ettiğine göre, 90 sene yanında taşıdığı onun saç ve sakalına ait birkaç kılın dilinin altına konulmasını vasiyet etmesi. Bu, peygamberin cüzünden ayrılmış bir cüzle tevessüldür. d. Peygamberin bedeni ona değmiş bir şeyle tevessüldür. Buna misal, Hazreti Yusuf'un gömleğiyle Yakub aleyhisselamın gözlerinin şifayap olmasıdır. Bu Kur'an'la sabittir. Zatla tevessüle dair hadislerden bazılarını burada zikredelim. Medine ahalisi şiddetli bir kuraklığa uğradılar. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhaya geldiler. Şikayet ettiler. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha onlara şöyle dedi: Unzuru kabrannabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fec'alû minhu kuwan ilas semâi hattâ lâ yekûne beynehu ve beynes semâi saqfun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine bakın. Ve tabutunun üzerindeki damdan bir delik açın. Şöyle ki kabirle gök arasında bir dam olmasın. Cenabı Hakk'a yalvarın. Ya Rabbi, yağmur ver deyin. Onlar da öyle yaptılar ve Allah Teala yağmur verdi. O senenin ismine Amul Fetqi denildi. Rubbe eş'a ve ğbıra لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا اَبَرَّهُ Nice saçı darmadağınık ve toz topraklı vardır ki, Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde sadık çıkarır. اَلَا اُخْبِرُكُمْ bi ehlil cenneti. Size cennetliklerden haber vereyim mi? Ashab, hay hay dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kul zayıf, tutuklanmış, eğer <gülüyor> Her zayıf görülen zayıf kimsedir. Allah'a yemin etse onu yemininde sadık çıkarır buyurdu. Sonra E le uhbirukum bi ehlin neri. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? buyurdu. Ashab, hay hay dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kullu gülün cevazın mukebbirin. Her sert kalpli cimridir, kibirlidir. Buyurdular. Abguni du'afakum, fain ma tuncaroun ve turzakoun bi du'afakum. Bana zayıflerinizi getirin. Sizler ancak zayıflerinizle yardımlanır ve rızıklanırsınız. Görülüyor ki. Rızkın çoğalmasında Allah nazarında şerefli olanların rolü vardır. Yani rızkın çoğalmasında vesile olurlar. İstigaseye gelince, yani birisinden medet beklemek meselesi, kısa ifade ile bu da üç kısımdır. A. Mesela, Ya Şeyh Abdülkadir, Şeyh Lillah, yahut Ya Şeyh Filan demek. Bunun caizliği hakkında ehli sünnet arasında ihtilaf olunmuştur. Şafii mezhebinde Şemseddin Muhammed bin Allame Şehabeddin Ahmet Erremli'ye şöylece bir soru tevcih edilmiştir. Ey şeyh filan! Yahut Ya Resulallah! gibi sözlere ne dersiniz? Peygamberlere yalvarmak, onların medetkar inanmak yahut evliyayı Alimleri, salihleri vesile tutmak caiz midir değil midir? Evliyaya salihlere bağlanıp onları ölümlerinden sonra vesile tutmak ve onlardan medet ummakta herhangi bir zarar var mıdır? Adı geçen müctehid şöyle cevap vermiştir. Peygamberler, rasuller, evliya, ulema ve salihlerle istiğase eşit Medet ummak caizdir. Peygamberlerin, evliyanın ve salihlerin ölümünden sonra da caizdir. Çünkü peygamberlerin mucizeleri ve evliyanın kerametleri ölümleri ile kesilmez. Onlar kendi kabirlerinde diridirler. Namaz kılarlar ve hacca giderler. Peygamberin mucizelerinin devamı evliyaya keramettir. Hatta aklende bu mümkündür ve nakille de sabittir. İşte evliyanın kerametinden Meryem'in kıssası ve rızık bulması ve Ebubekir Sıddık radıyallahu anhunun misafirlerinin kıssası Nil nehrinin Hazreti Ömer radıyallahu anhunun mektubuyla akması yine Hazreti Ömer radıyallahu anhunun minberin üzerinde Sariye isimli kumandana komut vermesi ve Sariye'nin onun sesini işitmesi ve Hazreti Halid bin Velid'in zehir içmesi gibi pek çok kerametler sabit olmuştur. Hanefilerden Hayrettin Erremli El Feteval Hayriye adlı eserinde bir takım insanların zikir esnasında ya Şeyh Abdul Kadir Şeylillah ya Şeyh Ahmet Rufai Şeylillah ve benzeriyle medet istemeleri hakkında ne buyurursunuz sorusuna cevaben şöyle demektedir. Onların ya şeyh Abdul Kadir demeleri nidadır. Şeylillah, "Eşit Allah için bir şey" demeleri Allah Teala'nın ikramıyla bir şeyi talep etmektir. Bunun haramlığına hiçbir gerekçe yoktur. Kaydu Şerai't ve Nazmül Fawaid adlı eserin müellifinin şey lillah diyen bazı kafir olur demesine mağrur olmaya gerek yoktur. Çünkü sözünün delili yoktur. Binaen aleyh her iki remli'nin de fetvalarına göre şeyhinden medet bekleyen ve ona sığınan kimsenin talebi maasiyet veya küfür değildir. Binaen aleyh Said Havanın terbiyetunarruhiyye adlı eserinde böyle sözlerin Şia'dan sünnilere geçmesini iddia etmesi, medet ya filan caiz değildir ve tevhide hücumdur demesi, böylece Hasan el-Nedvi'nin adlı eserinde bu gibi sözleri reddetmesi delilsizdir. Bunlar üstadlarıyla birlikte bu noktada ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılıp, Vahabilerle birleşmişlerdir. İttifakla istigase, tevhidi güzel bilenin hakkında iki şartla caizdir. a. Medet beklenen kimsenin velayetinin bir cemaat tarafından kabul olunmasıdır. Şahın Nakşibend, Şeyh Abdülkadir Geylani gibi. b. Kul bizatihi rızk vermez. Rızk vermeye oluktur. İster bu rızık maddi ister manevi olsun diye inanmak gerekir. Şüphesiz hakiki failin Allah olduğunu bilen bir müminin rasullerle, enbiya ve evliya ile teveccül ve istigasesi ölümlerinden sonra da caizdir. İbnu Teymiyye'ye tabi olanlar müstesna bütün fukaha bunu kabul etmektedir. B. duasını talep etmektir. Bu ittifakla sahihtir. Hazreti Ömer'in Veys el-Karani'den duayı talep etmesi gibi. Halbuki Hazreti Ömer ondan büyüktür. C. Rabıta ile istigase etmektir. Bu ehli tasavvuf arasında da çok çeşitli ve ihtilaflıdır. Çünkü bazıları rabıtayı muhabbet ve ittiba manasında, bazıları da tasavvur manasında almışlardır. Ebu Suud tefsirinde beyan olduğu gibi günahları terk etmek ve farzları yerine getirmek çok meşakkatli ve çok zor olduğundan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gazabından korkun ve itaat edin emrinden sonra vesileyi talep etmeyi emir buyurmuştur. Çünkü iç ve dış düşmanlara karşı tedbir almayı bilgi sahipleri bilir. Onun için bilgisiyle amil olan kimseleri vesile edinmek ve ona rabıta kurmak emrolunmuştur. i̇bn Abbas'tan rivayet edilir ki, Allah Ta'ala'ya ihtiyacınızı ifade etmek isterken vasıta arayın. Mesela bir mühendis nazari olarak motorun bütün aletlerini teferruatıyla bildiği halde ameli olarak motorun üzerine gelince şaşırıp kalır. Bir usta, motorun aletlerini ameli olarak birbirine takmakta hiçbir güçlük çekmeden muvaffak olur. Denilebilir mi ki, bu ustaya veyahut mühendise ihtiyaç yoktur? İşte ilmiyle amel eden, hem nazari hem ilmi olarak milleti maksatlarına kavuşturmaya ve muvaffakiyetin kolay olmasına vesiledir. Bu ayeti i kerimedeki vesile kelimesinin manası yakınlık ise, İnsanı Allah Teala'ya yakın eden, ilmiyle amel edenin sözleri, nasihatleri, fiili yaşantısı ve duası demektir. Elhasıl tevessül ittifakidir. İstigase, tevhid ve tasavvuf ilminde aşina olmayanlara göre ihtilaflıdır. 2. Amelle tevessül Bunun sabitliğine şu hadisi şerif delildir. بينما سلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم سخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض أنظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأبي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقذهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أروز فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه، فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورياعها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت اذهب إلى تلك البقر ورياعها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت İni la estehzebik. Xul zālak albqra wajhika, lana ma baquye, ma baquye. Bir zamanlar üç kişi yolda giderken kendilerini yağmur tutmuş ve dağda bir mağaraya sığınmışlar. Arkacığından mağaranın ağzına dağdan bir kaya düşmüş ve onları kapamış. Bunun üzerine yolcular birbirine Bakın, Allah için salih amel işledinizse o ameller vasıtasıyla Allah'a dua edin. Ola ki Allah bu kayayı sizden açar, demişler. İçlerinden biri Allahümme, benim iki ihtiyar geçkin anam babamla bir karım ve küçük çocuklarım vardı. Onlara iyi bakardım. Hayvanlarımı yanlarına getirdiğim vakit süt sağar, evvela annemle babamdan başlayarak çocuklarımdan önce onlara içirirdim. Şu var ki bir gün ağaçlık beni uzaklara götürdü. Akşamlayıncaya kadar gelemedim. Ve onları uyumuş buldum. Hemen evvelce yaptığım gibi süt sağdım ve kabı getirerek başları ucuna dikildim. Onları uyandırmaya kıyamıyor, çocuklara da onlardan evvel süt vermekten çekiniyordum. Çocuklar ayaklarımın dibinde çağrışıyorlardı. Benim ve çocuklarımın hali bu minval üzerine fedir doğuncaya kadar devam etti. Eğer benim bunu senin rızanı dileyerek yaptığımı biliyorsan, bu kayadan bir miktarını bize aralada yüzünü ondan görelim.'' demiş. Bunun üzerine Allah, kayanın bir miktarını aralamış ve ondan gökyüzünü görmüşler. Diğeri, ''Allahümme, benim bir amcam kızı vardı. Onu erkeklerin kadınları sevmesinin en son derecesiyle sevmiştim. Ondan kendisiyle evlenmek talep ettim. Ama o kendisine yüz altın getirmedikçe bunu kabul etmedi.'' Çalışıp yoruldum. Nihayet yüz altını toparladım ve ona götürdüm. Ayaklarının önüne oturduğum zaman, ''Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork ve bu mührü nahak yere açma.'' dedi. Ben de yanından kalktım. Eğer bunu senin rızanı talep ederek yaptığımı biliyorsan, ''Bu kayanın bir kısmını bize aç.'' demiş. Allah Teala da onlara bir miktar daha açmış. Öteki, Allahumme, ben bir ölçek pirince bir çırak tutmuştum. İşini bitirdiği vakitte bana, hakkımı ver dedi. Ben de kendisine ölçeği arz ettim. Fakat o kabul etmedi. Ben de ekmeye devam ettim. Nihayet o pirinçten çobanla birlikte bir sürü sığır elde ettim. Derken bana geldi ve Allah'tan kork da, ''Benim hakkıma zulmetme'' dedi. Ben, çobanlarıyla beraber şu sığırlara git de, onu al dedim. Bu sefer, Allah'tan kork, benimle alay etme dedi. Ben seninle alay etmiyorum. Bu sığırları çobanıyla birlikte al dedim. Eğer bunu senin rızanı talep için yaptığımı biliyorsan, bize kayanın kalan kısmını da aç demiş. Bunun üzerine Allah, Kalan kısmını da açmış. Menfi vasıtalara gelince, Allah Teala'nın emrinin dışında tutulan vasıtalardır. Putperestlik diye tabir olunan şeylerdir. Hristiyanlar İsa aleyhisselamı vesile kıldıkları için kafir değiller. İsa aleyhisselama Allah Teala'nın oğludur dedikleri için kafirdirler. Yahudiler de, Üzeyr peygamberi vasıta kıldıkları için değil, Üzeyr Allah-u Teala'nın oğludur dedikleri için kafirdirler. Anlaşıldı ki, tevhid ve rububiyet mefhumunun anlamını bozan vasıtaların hepsi zulmani vesilelerdir. Kur'an-ı Kerim'de menfi vesile şöyle beyan olunmuştur. Kulduğunuz, kendisinden başka ilah sanıyorsunuz, o size hiçbir zarar veremez, size hiçbir fayda sağlayamaz. Onlar, Rablerine vesile dileyenlerdir. Hangisi daha yakındır? Onlar, O'nun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Şüphesiz Rabbinin onu Allah'ı bırakıp boş yere Allah'tan başka tanrı diye söylediklerinizi çağırın sizden herhangi bir sıkıntıyı gidermeyecekleri gibi değiştiremezler de. Onların taptıkları, ilah dedikleri melekler, İsa ve Üzeyr aleyhi meselam gibiler de, hangisi Rablerine daha yakın olacak diye bizzat vesile arıyorlar. Onun rahmetini umuyorlar. Onun azabından korkuyorlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Malumdur ki, 56. ayeti kerimede, İlah dedikleri için Allah Teala onları tekzip etmiştir. 57. ayet-i kerimede ise يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ cümlesinde vesilenin talep oluşuna engel ve yasaklayıcı bir emir yoktur. Bilakis vesile aramaya teşvik olunmuştur. Binaen aleyh Allah Teala'nın rububiyetine mani olan zulmani itikatlarından dolayı nasraniler, ve puta tapanlar küfrün içinde kalmışlardır. İşte Fatiha suresinin içindeki müstakim olan yolun talebi bu tuzaktan kurtuluş içindir. Bunun içindir ki peygamberlerin, alimlerin, salihlerin, şehitlerin ve sıddıkların yolunu beş vakit namazda talep ederiz. Çünkü evvela istikamet yolunu güzelce bilen peygamberlerdir. Sonra alimler ve salihlerdir. Bu şekilde vesile talep etmek, matlup ve sevimlidir. Nasrani'lerin talep ettikleri vesile, memnu ve yasaktır. Hatta peygamberler bile vesileyi talep etmiştir ki, nebiler rasulleri, rasuller de ulul azimleri vasıta kılmışlardır. Allah Teala ile peygamberler arasında Cebrail aleyhisselam da vasıta olmuştur. Eğer vasıta tutmak mutlak yasak olsaydı, Namaz içinde "Esselamu aleyke eyü'n-nebiyyu" denilmezdi. Zira "Esselamu aleyke, selam senin üzerine olsun ey ruhu hazır olan peygamberim" demektir. Bak ey mümin kardeşim. Tefsiri Cemel'in Tefsiri Kurtubi'den naklen yazdığı gibi Ashabı Kehf'in köpeği Ashabı kefle beraber mağaraya girdi. Ashab-ı Kef köpeği oradan kovdular. Bir daha oradan ayrılmadı. Ve nihayet iki ayak üzerine kalktı ve pençelerini havaya yükseltti. Ve şöylece Allah Teala onu konuşturdu. Yarab, seni sevenleri severim. Beni sevdiğim kullardan ayırma. Bunun üzerine onu kovmadılar. Onlarla birlikte mağaraya girdi ve dedi ki. Ey Allah'ın sevdiği kulları benden korkmayın benim şerrimden emin olun zira ben Allah Teala'nın sevdiği kulları severim Bunun üzerine Kıtmir Asabı Keyf ile mağaraya girdi Asabı Keyf uyudukları vakit o da uyudu Uyandıkları vakit o da uyandı Öldükleri vakit o da öldü Bu köpek köpeklik mertebesinden çıkıp velayet mertebesine girdi ve ismi Kıtmir oldu. Hicri 469 senesinde, Ebu'l-Fadl Cevheri Rahimahullah, Mısır camialarında vaazda şöyle konuşmuştur. Bakın, evliyayı ve salihleri seven Kıtmir, salihler ve evliya mertebesine çıkmıştır. Cenab-ı Hak, El-Kehf suresinde ondan bahsetmiştir. Ehli tevhidden o müminler ki, Evliyayı sevenlerin içerisinde bulunup salihlerin sohbetiyle şereflenmiştir. Nasıl inkar edersin? Kıtmir köpek olduğu halde insan makamına çıkmış. Mümin, kamil bir kimseyle nasıl yükselmez? Kemaliyet derecesini kazanmak istersen vakitlerini salihler, alimler ve evliya ile geçir. Bir adam Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacaktır? Mevkebul Murselin buyurdular ki, Ey adam, kıyametin kopacağına ne gibi şeyler hazırladın? O da dedi ki, Ya Resulallah, çokça nafile namaz, oruç ve sadakalardan hazırlık yapmadım. Lakin Allah ve Resulünü çok severim. Rasulü Zişan buyurdular ki, فَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdiğin kimse ile berabersin. Hazreti Enes der ki, Biz Müslüman olduktan sonra bu sözü işittiğimiz gün kadar ferahlamadık. Cemel tefsirinin sahibi der ki, Bizim imanımız vardır. İslam kelimesini inkar etmemişizdir. Peygamberleri sevenleri severiz. Nasıl faydalanmayacağız? Evliya ve alimleri sevmek demek, onların ardınca gitmek demektir. Ama az, ama çok. Evet, bu zamanda beş vakit namaz kılmaya, helal lokma ve doğru dile sahip olup da salihleri, evliyayı, ilmiyle amil olanı inkar etmeyen irşat olunmuştur. Ve قال لَدِي آمَنَ يَا قَوْمِ التَّبِيعُونِ أَهْدِيْكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ اِنَّمَا هَذِهِ dunya الدُّنْيَا مَتَاعِ وَاِنَّ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ qarar <الْقَرَارُ> İman eden o zat dedi ki, Ey kavmim! Siz bana uyun. rüşt yolunu doğru yolu göstereceğim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak fani bir eğlencedir. Ahiret ise o durulacak yurdun ta kendisidir. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِينْتُمْ بِهِ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوا اَمْرِي Ant olsun, Harun onlara daha evvel, Ey kavmim, siz buzağı ile ancak imtihana çekildiniz. Sizin hakiki Rabbiniz çok esirgeyen Allah'tır. Haydi bana uyun, benim emrime itaat edin demişti. Allah'ın emrettiği şekilde salihleri, alimleri, ehli irşadı sevmeye ve onların ardınca gitmeye memuruz. Kim ki peygamberin ardınca çok giderse, o çok üstündür. İster irşad davası peşinde olsun ve ister olmasın. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ Kul ''Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah yarlı gayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Peygamberin buyurduğu emir ve yasaklara itaat edin.'' Elhasıl, Takyeddin İbn-i Teymiye, İbn-i Abdüsselam'a uyarak, vefatından sonra peygamberle veya herhangi bir salih zatla tevesül ve istigaseyi, yani medet beklemeyi şirk saymıştır. Fakat Hafız i̇bn Hacer Askalani, لا تشدر رحال إلا إلى ثلاثة el المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا Mescidi Mescid Haram, Mescidi Aqsa ve Benim Mescidim olmak üzere Üç mescidden başkasına semereler bağlanıp yola çıkılmaz. Mealindeki Müslümin tahriş ettiği 1397 nolu, İmam Bukhari'nin tahriş ettiği 1197 nolu hadisin şerhinde şöyle der. Takyeddin İbn-i Teymiye bu hadise dayanarak, peygamberin kabrini ziyaret etmek caiz değildir dedi. Takyeddin İbn-i Subki ve başkaları aleyhinde birçok risaleler yazdılar. Tarafeynin delillerini nakletmek uzun meseledir. Şu kadar ki İbn-i Teymiye'nin bu meseledeki görüşü çirkin görülmüştür. İbn-i Teymiye, İmam Malik'e dayanarak diyor ki, Peygamberin kabrini ziyaret ettim demek kerihtir. Onun en kuvvetli sığınağı budur. Halbuki İmam Malik'in ashabından muhakkikin onu reddettiler. Dediler ki, İmam sadece kabir kelimesinin peygambere izafe edilmesini kerih görmüştür. Maksadı budur. Çünkü icmai ümmetle peygamberin ravzasını ziyaret etmek amellerin en üstünüdür. Azamet ve celal sahibine en yaklaştırıcı vesiledir. Ve ulaştırıcının en yücesidir. Nitekim Osman bin Huneyfin hadisinde Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine gelen amaya şu duayı öğretti. Allahümme, inni asaluka ve atajju ilayke binabikka Muhammedin, Nabi Rrahmeti, sallallahu aleyhi ve sallama. Ya Muhammed, inni atajhetu bika ila Rabbi fi hajti hadhi, ltuqdali. Allahümme, gerçekten ben senden isterim. Rahmet nebisi olan peygamberin vesilesi ve şefaatiyle sana yöneliyorum. Ey Allah'ın Resulü! Şu ihtiyacımın giderilmesi için senin yardımınla Rabbime yöneldim. Allahümme! Onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Binaenaleyh peygamberin hayatında ve vefatında her mümin her yerde her ihtiyacını Allah'a arz etmede bu dua ile peygamberi vesile edebilir. Ondan şefaat dileyebilir. Rabıta da kuvvetli vesilelerdendir. Birçok insanlar rabıtayı inkar ederler. Halbuki rabıtanın inkarı, Müslüman için kafirlerden yayılan fikir tuzağıdır. Müslümanın bu tuzağa girmemesi için rabıtanın keyfiyetini bilmesi elzem vazifedir. Çünkü Müslümanların rabıtasız olarak birbirlerine sadakat göstermeleri, eminlikle muamele etmeleri, sevişmeleri asla mümkün değildir. Şu halde rabıta, sadakat, eminlik, güzel ahlak ve sevişmek bağlarını kurmak ve kuvvetlendirmek için İslami bir akittir. Bu akidin yapılması için fikir kurmayan, yani Müslüman kardeşini düşünmeyen bir insan, tayyibe hayatından mahrum olur. Rabt kelimesinden türeyen rabıta, fikren ve fiilen ilgi, alaka göstermek, birlik, sevişmeyi meydana getiren hediyeleşmek, dayanışmak, tanışmak ve ruhani bağlılıktır. Bu ruhani bağlılıkla toplum fertleri kuvvet hazırlar, birleşir. Bir tarafta nefsle, diğer tarafta şeytan ve dolayısıyla kafirlerle harp eder. Kur'an-ı Hakim ve Hadis-i Şeriflerde maddi ve manevi olarak düşmanlara karşı hazırlık yapmanın adı ribat, hazırlık için plan kurmanın adı da rabıtadır. Rabıta, Müslümanların din namına alakalanmaları, beraberlikleri, birbirleriyle ilgilenmeleri, ilmi tahsil etmeleri, küçüğün büyüğe saygı, büyüğün küçüğüne merhamet etmeleri demektir. Hayalinde her mümin bunu canlandırır. 13 yerde her Müslüman birbirlerini rabıta eder. 1. Her mümin elini kaldırırken, Ey Rabbim! Beni, annemi, babamı, ve bütün müslümanları yarlığa der Bu değiş esnasında nefsini düşündüğü kadar öncelikle en başta annesini babasını sonra bütün müminleri aklına getirir Nefsine istediği bütün faideleri onlara da ister Kemali kuvvetle Rabbena atina fid dunya hasenetu ve fil ahireti hasenetu ve qina Ey Rabbimiz, dünyada bize haseneleri ver, ahirette bize haseneleri ver ve cümlemizi cehennemin ateşinden koru der. Yalnız dua mahiyetinde olan bu ayeti okuyan, nefsini, iyilikleri ve müminlerin refahını düşünmekle üç keyfiyetle rabıta eder. 2. Amir iş başına geldiği zaman, İşi maiyetinde bulunan memurların, dünya ve ahiretteki refahlarını nazarı itibara alır. Fikren bağlılık ve alakayı kurar. Bu alakayı kurmanın adı rabıtadır. Fiilen de çalışır. Bu çalışmanın adı da ribattır. Böylece memur, amirini düşünür ve çalışır. 3. İşçi ve memurların, amir ve velilerini rabıta etmeleridir. 4. Müşterinin esnafı, esnafın müşteri kardeşini rabıta etmeleridir. 5. Müritlerin mürşitlerini, mürşitlerin müritlerini rabıta etmeleridir. Bunun, edeple varış, lütufla dönüş adlı eserimizde keyfiyet ve hikmetlerini beyan ettik. Buna manevi, Diğerlerine zahiri rabıta denilir. 6. İyal fertlerinin her biri Diğeriyle alakalanmak suretiyle rabıta etmeleridir. 7. Liderin tebaasını rabıta etmesidir. 8. Vatanla ilgilenmek için Vatanı koruma bakımından alaka göstermekle Vatanı rabıta etmektir. 9. Tebaanın liderlerini ve lidere ne gibi yerlerde itaat edileceğinin hakikatini bilmek için, onu ve onunla alakalanmayı göz önünde bulundurarak rabıta etmeleridir. 10. Müminin kendi nefsini rabıta etmesidir. 11. Daimi bir şuur içerisinde, Rabbim beni görür ve kontrol eder diye murakabeye dalmakla rabıtadır. 12. Veli nimet olan Allah'ın Rasulünün haklarını korumak için sünneti ihya etmekle rabıtadır. 13. Her iki veya üç saatte geçen saatleri kontrol etmekten ibaret olan rabıtadır. Böylece müminlerden her birinin İslam binasının tuğlaları gibi birbirine tutunmaları ve hizmet etmeleridir. Allah'ın Resulü bu manevi rabıtayı maddi binaya benzeterek şöyle buyurur. El müminun lil müminin kel binyan yüşiddu ba'duhu ba'dan. Mümin için mümin birbirini kenetleyip perçinleyen binaların duvarları gibidir. Yani müminlerin her bir ferdi İslam binasının levazımlarından bir fert gibidir. Toplum olarak da müteferrik ırk, mezhep ve meşreplere rağmen, bir arada bölük bölük, mahalle mahalle halinde bulunan binalar gibidir. Yani her bir toplum kendi başına bir mahalledir. Binanın levazımından hiçbirisi diğerinden ihtiyaçsız olmadığı gibi, hiçbir müminde diğerinden asla mustagni olamaz. Nitekim Buhari-i Şerif'in hadisinde, Resulü muhterem, mümin mümin için birbirini kenetleyip perçinleyen binaların duvarları gibidir buyurması anında parmaklarını birbirine geçirdi. Elleriyle bu teşbihi beyan etti denilmektedir. Müminler nerede olurlarsa olsunlar, toptan birbirini tutmakta, yardımlaşmakta, duvarın tuğlaları gibidir. Fikren ve fiilen birbirine bağlıdırlar. Her biri diğerini hayalinde tutar. Küçükleri büyüklerine saygı gösterir. Büyükleri küçüklerine şefkat eder kucaklar. Avamları havaslarına öğrenci olur. Her öğrenci muallimine, şeyhine, liderine, iş başındaki adama memur olur. Her büyük küçüğüne rahmet, şefkat ve tevazu kanatlarını gerer. Var gücüyle, onu kucaklar ve korur. İşte rabıta budur. Bunun aksi birbirlerinden gafil kalmalarıdır. Allah'ın Resulü bu manayı da şu şekilde buyurup beyan eder. مثelul mu'minine fî tevaddihim ve terahumihim ve ta'atufihim meselul cesedi minhu اَشْتَكَا مِنْهُ lehu تَدَاعَ cesedi سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirine şefkat etmek hususunda müminlerin misali, bir cesedin misali gibidir. Ondan bir uzuv şikayet ederse, cesedin sair azası, uykusuzluk ve humma titreyişi ile çağrışırlar. Bu hadisi şerifte, rabıta en genel manasıyla, çağırışla beyan buyurulmuştur. Müslümanlar, Asr-ı saadetten itibaren bu rabıta sayesinde dünyaya hakim oldular. Ne vakit ki birbirleriyle alakalanmayı kestiler ve birbirlerinden gafil kaldılar, işte o zamandan itibaren mağlup oldular. Evet, İstanbul'da keyfinde olan bir Müslümanın, Afganistan'da öldürülen Müslümandan dolayı acıyı hissederek ateşinin yükselmesi şarttır. Gerek İstanbul'da, Gerek Mısır'da yaşayan beyaz ırklı bir müminin, Amerika'da işkenceye girmiş zenci kardeşinden haberdar olması, aynı acıyı paylaşması lazımdır. Çünkü Müslüman'ın misali bir tek cesedin misali gibidir. Rabıta, Suri ve Manevi olmak üzere iki kısımdır. A. Suri Rabıta Yukarıda zikrettiğimiz gibi 13 kısımdır. B. Manevi rabıta ise, batini ve zahiri olmak üzere iki kısımdır. 1. Batınî rabıta, edeple varış, lütufla dönüş ve bir de özleşme yolu adlı eserimizde teferruatıyla izah edilmiştir. Burada şu kadar deriz ki, batınî rabıta, teslim, ihlas ve sevgi üzere müridin şeyhini hayalinde, daha kuvvetli ise dimağında, daha kuvvetli ise kalbinde taşımasıdır. Bu ise şeyhin, müridinin hayalinde yahut dimağının hafızasında yahut kalbinde temessül ederek telkinde bulunması ve müridin de o telkinlerin kabulüne istidat ve kabiliyet kazanmasıyla semerelenir. Tabiatler, hayali, hissi ve kalbi düşüncelerle bakılan suretin sahibinden bakana geçer. İyilerin suretini taşıyanlarda da meleğin müdahalesi olduğu gibi, fenalıkta da kötü insanların suretine bakmak kötülüğü bulaştırır. Nitekim İmam Munavi diyor ki, Ali kerramallahu vechehu ve radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ruhen de olsa, yalancı ve fasıklarla arkadaşlık yapma. Gerçek şu ki, onun yaptıkları sana güzel görünmeye başlar. Çünkü o seni kendine uydurmak için seninle arkadaşlık yapar. Bundan dolayı ehli hikmet dediler ki: Şerlilerin meclisinden sakın. Bilemediğin bir yerde ahlakı sana geçer. Sözüyle, fiidiyle sana düşmanlık yapanın düşmanlığı düşmanlık değil. Düşmanlık onun yüzüne bakmanla sana geçen söz ve fiildir. Hakikaten suretlere bakmak, insanların nefslerinde bakılanın ahlakının tohumunu eker. Sevinçli kimsenin sevinci, üzüntülü kimsenin üzüntüsü bakana sirayet eder. Böylece hayaldeki suretin sahibinden sevinç veya üzüntü hayaliyle bakana bulaşmış olur. Bu insana mahsus bir meziyet değil hayvan ve nebatatın suretlerinde dahi vardır. Binaenaleyh, hayalinde, dimağında ve kalbinde, kötü insanların suretini taşıyanlarda, zaman zaman düşünülenin fiilleri tezahür ettiği gibi, iyi ve salih insanları düşünenlerde de, zaman zaman düşünülen ve hayalde, dimağda ve kalpte taşınılan zevatın o güzel ahlakları tezahür eder. Onun için rabıta meşrudur, ve şirk değildir. İşte mü'min her cihetle emin olduğu için emin kimseleri hayalinde taşıyor ve bundan dolayı güzel ahlakla ahlaklanıyorlar. Buna sofiler tarikul in'ikaz derler. Bezzar ve Taberi'nin tahriç ettikleri i̇bn Abbas'tan gelen bir hadiste, Alla, in auliya Allah, la kovun عليهم, ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البُشْرة في الحياة dunya و في الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفَعْزُونَ Dikkat, Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerde. Onlar iman edip de fikren, kavlen ve fiilen günahtan sakınıp, Allah'ın emirlerini yerine getirenlerdir. Onlar için dünya hayatında da, ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. Mealindeki ayeti kirimeler kerimeler inince, adamın biri, ''Ey Allah'ın Resulü, onları bize vasıfla, umulur ki biz onları severiz.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَلَّذ۪ينَ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ Onlardır ki, görüldükleri zaman Allah anılır buyurdu. Bu görüş hayali olabilir, cismani olabilir. Her nasıl olursa olsun, görüldükleri vakit mutlaka onların görülmeleri sebebiyle Allah anılır. Nitekim yine taberi, Ebu Davud ve İmam Ahmet'in değişik lafızlarla tahriş ettikleri, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ enbiya u ve وَالشُهَدَاءُ Gerçekte Allah'ın kullarından öyle ibadet edenler vardır ki, enbiya ve şehitler onlara gıpta ederler. Buyurunca bir adam, onlar kimdir? Umulur ki biz onları severiz," dedi. Bunun üzerine Hum kavmun tahabbu fillahi min gairi emvalin ve la ensabin. Vujuhuhum nurun hala menabira min nurin. La yahafuna iza khafa'n-nasu ve la yahzanuna iza hazina'n-nasu. Onlar bir kavimdir. Allah için sevişirler. Aralarında mal ve nesep olmaksızın Yüzleri nurdur. Nurdan minberler üzerindedirler. İnsanlar korktukları zaman korkmazlar. İnsanlar üzüldükleri zaman üzülmezler buyurdu. 2. Zahiri rabıtaya onlar bir kavimdir, Allah için sevişirler cümlesinde işaret olduğu gibi, ayrıca i̇bn Hibban, Taberani ve Taberi'nin tahriç ettikleri Enes ve i̇bn Mes'ud radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu, اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحُ لِذِكْرِ اللّٰهِ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ Gerçekte insanlardan Allah'ın zikredilmesi için kilitler vardır. Görüldükleri zaman Allah anılır, mealindeki hadisi şeriften de anlaşılmıştır. Yani insanlar, onların üzerinde salahiyet alametlerini, veli olmak şiarını, zahiri gözle yahut hayali gözle gördükleri zaman derhal içlerinde ezikliği hissederler ve onların saf batınlarından kesb-i kemal ederler. Ancak onların münkirleri bundan mahrum olur. Bugün gerek Arap, gerek Zenci, gerek Afganlı ve gerek Türkiye kardeşlerin Mahkum ve mağlup olmalarının sebebi, birbirinden gafil kalmaları ve o anahtarları ciddi bir imanla bulmamalarıdır. Bu sebebi iki noktada toplayabiliriz. 1- Müslümanların kendi kültür, din ve dillerini terk etmeleri, doğrusu dinlerini ve dillerini bırakmalarıdır. Hayallerinde iyileri taşıyacakları yerde kötüleri, zalimleri, ve hatta kafirleri taşımalarıdır. Görülmez mi? Kendi kitaplarını mahzenlerde unutuyorlar. Dedelerinin dillerini terk ediyorlar. İngilizce ve Fransızca roman ve tarihi okuyorlar. 2. Dinlerini ve hayat nizamının ölçülerini ya tamamen gayrimüslimlerden veyahut Müslümanların asi, fasık ve cahil olanlarından öğrenmeleridir. Görülmez mi, Müslümanlar, onlar İslamiyet'i dile almakla iftihar ettikleri halde, kendileri İslam'dan uzaklaşmaktadırlar. Kosto ve Neil Armstrong Müslüman olmuş derler. İtikad olarak İslamiyet'e inanmak ve gereğince amel etmek farz olduğu gibi, elbette müminlerin iman kardeşliğine iman etmeleri ve İslami kardeşliğin vecibelerini dahi tatbik etmeleri farzdır. Bu farzı yerine getirebilmek için şu hadisi şerife tatbiki olarak inanmalıyız. Men ahabbelillahi ve abghadallahi ve a'ta lillahi ve mena lillahi faqad istekmale'l iman. Kim kendisi bir faide görmese dahi mümin kardeşini mümin olduğundan Allah için sever bir zarar görmediği halde, kafir, fasık, asiden, isyanından dolayı Allah için buğz ederse, Allah için verir ve vermekten Allah için sakınırsa, gerçekte o imanını kemale erdirmiştir, buyrulmuştur. İşte bu sevgi, rabıtanın, yahut rabıta bu sevginin sebebidir. Yani seven kalbini, Sevilenin kalbine bağlamış, yahut kalbini gayrın kalbine, doğrusu ahlakına, yaşantısına, salahiyetine bağlayan onu rabıta etmiş olur. Şu halde mümin, tabii ve hayvani meylinden değil, ihtiyari meylinden dolayı sevgi veya nefretle mümini sever, asiden yüz çevirir ve nefret eder. Bu sevginin vesilesi olan rabıtanın keyfiyetini şöyle beyan ederiz. 1. İslami rabıtanın aslı, imana dayalı sevgi olduğundan işi ehline vermeyi gerektirir. Bir adam Müslüman olduğu halde, ırkımızdan, mezhebimizden olmasa dahi, maharet sahibi olduğu için erbap olduğu meslekte onu tayin etmek, ona iş vermek hususundaki düşünce rabıtadır. Nitekim hadisi şerifte buna riayet etmeyenler tenkit edilmiştir. من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين Allah nazarında ondan daha makbul olduğu halde kim kendi cemaatinden bir adamı iş başına getirirse Allah'a onun Resulüne ve bütün müminlere hıyanet etmiştir.'' buyrulmuştur. 2. Rabıtayı İslam'ın hakikati, Allah Teala'ya ibadet, itaat, müminlerin de huzur ve refaha kavuşmalarını ifa etmek, onların zarardan kurtulmalarını mühimsemek düşüncesiyle rabıtadır. Burada mümin bir taraftan Rabbinin, Diğer taraftan mümin kardeşlerinin haklarını korumak şuurunda olmak üzere rabıta kurar. Allah'ın Rasulü bu rabıtadan gafil kalanları da şöyle tenkit eder: Men ʾasbha ve ekser hemmihi ʿayrullahi, faleys min allahi. Vman ʾasbha, walla yehtam bil muslimina, faleys minhum. Kimin ihtimamının çoğu Allah'tan başkası olduğu halde sabahlarsa, o, Allah'ın sevgili kulu değildir ve rızasını kazanamamıştır. Kim de Müslümanları mühimsemediği halde sabahlasa, o da Müslümanların yolunda değildir, buyurmuştur. Gerçek mümin odur ki, bir taraftan Allah Teala'nın kendisini gördüğünü ve kontrol ettiğini bilir. Bu bilginin şuuru içerisinde, Allah'ın yasaklarını terk ve emirlerini ifa eder. Bu hale murakabe denilir. Ki müminin birinci ve en elzem rabıtası budur. Diğer taraftan mümin, Müslüman kardeşlerinin zat ve sıfatlarını hatırında tutarak, kendisinden büyüklere saygı, küçüklere şefkat ve merhamet gösterir. Zaman zaman hayalinde fakirlerini, şeref sahiplerini ve alimleri düşünür. Mü'minin mü'mini rabıta etmesi de budur. Kalpteki bu rabıta kemil bulursa, mü'min mü'minden ruhen haberdar olur, ızdırabını paylaşır ve maddeten bil fiilde malıyla, gücüyle, ilim ve fikriyle yardımına koşar. İşte fenafil ihvanın manası budur. İmam Münavi diyor ki, Hafız İbnu Attar senediyle, Arif Endülisi'den naklen şöyle anlatır. Biz bir gün Arif-i Billah İbn Tarif'in evinde misafirdik. Bize yemek takdim etti. Biz yemeye başlamak istedik. Onun ise yüzü değişti ve bizden ayrıldı. Derin bir düşünceye daldıktan sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Özür dilerim. Filan oğlu filan kardeşimin evi eşkiyalar tarafından saldırıya uğradı. Şu anda onlara zulüm yapılmaktadır. Yemek boğazımdan geçmiyor. Tekrar daldı. Bir müddet sonra başını kaldırarak Hamdolsun, kardeşim çoluk çocuklarıyla kurtuldu. Belayı ehven geçirdi. Şimdi yemeğe buyurun, dedi. Böylece İmam Şafii radıyallahu anhu Mısır'dayken İmam Ahmet bin Hanbel'in acısını paylaşırdı. Buna tarihi misaller çoktur. Görülüyor ki, önceki mü'minler böyleydiler. Şu kadar ki, her mü'minin bu derecede fenafil ihvan olması şart değildir. Lakin, maddi olarak, İsar hasletiyle fenafil ihvan olması gerekir. Bunun en az derecesi, mü'minin, Müminin derdinde ortaklık yapması, maddi olarak yardım etmesidir. Yardım etmek elinden gelmiyorsa, bari hiç değilse hulusi kalple Allah'a dönüp acınarak ona dua etmesidir. Müminlerden en çok sevap alan bu ahlakla yaşayan kimsedir. Nitekim İmam Ahmet'in tahriş ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Men aana mucahiden fi sebilillah ov mukataben fi raqabatihi yadhallahu fillihi yevmelazillilla zilluhu Kim Allah yolundaki mucahide yardım ederse yahut borçlunun borcunu yüklenip darlığa düşene kölenin azat edilmesine yardım ederse Allah Teala onu gölgesinde gölgelendirir halbuki o günde gölgesinden başka gölge yoktur bu gibi yerlerde, yani Allah Teala'ya izafe edilen gölgeden Murat, Allah Teala'nın hıfs ve himayesidir. 3. Yukarıda tarif edilen rabıtayla her müminin din veya dünya hususunda düşen komşularını dünyadaki darlıklardan kurtarmayı düşünmekle alakalanmasıdır. Eğer bu alakalanmak ve rabıta ile müminin yüreği arkadaşı, komşusu ve yakınları hakkında sızlamıyorsa şu hadisi şerifin tenkidi altına girmiştir. Me emene bi menbete şaba'ane ve jaruhu ja'in ila janbihi ve huwa bihi. Komşusunun açlığından haberdar olduğu halde tok yatan kimse kamilen bana iman etmemiştir buyrulur. Burada rabıta Yardımı mühimsemekle tarif edilmiştir. Müminlere yardım etmeyen, hatta yardıma kemali itina göstermeyenin imanı noksandır. Nitekim hadisi şerifin açık nasından bu mana anlaşılır. O cagalna kum shuobu ve kabailil taarfu, inne akramakum aindallahi atqakum. Gerçekte biz sizi şube şube, kabile kabile yarattık ki tanışasınız. Şüphesiz en üstününüz, takvaca en ileride olanınızdır. Mealindeki ayeti kerimenin zımnından şu anlaşılır: Tanışasınız ki birbirinize dayanıp yardım edesiniz. Şu halde bu ayeti kerimedeki yardımlaşma vesilesiyle beyan edilmiştir. Mecaz yolunu bilene. Bu mana gizli değildir. Sebep zikredilmiş, maksat müsebbebidir. 4. Duada kemali sadakat, kemali muhabbet ve kemali teslimiyetle mümin kardeşiyle alakalanmak rabıtasıdır. Her mümin her akşam namazından sonra ruhani birleşmek şuuru içerisinde kendisini bulundurduğu halde, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Habibim de ki, Allahümme, ey mülk sahibi, sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, Kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayır yalnızca senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin. Mealindeki ayetin Arabi nazmını okuyarak Tanıdığı büyük küçük müminleri hayaline getirir. Kendine ve onlara Allah'tan izzeti ister ehli küfürden gelebilecek bütün şeref ve izzetleri reddeder. Sonra ümmetin büyüklerinden tanıdığı ve hatta gördüğü zevatı göz önüne getirir. Mesela, Hazreti Hüseyin Resulullah'ın torunu idi. İmam-ı Azam bir mezhep kurucusu idi. Bunlar ve emsalleri, kafir ve küfürden, isyan ve fısktan yüz çevirdikleri için birçok meşakkatlere, Azaplara girdiler. Ama onların başlarına gelen belalar, bir zerre olsa dahi onları dinlerinden alıkoymadı. Ey Rabbim! Bana sevgini ver. Sevdiklerinin sevgisini bana ver. Akrabalıktan dolayı, yahut yaptığı iyiliklerle bana hizmette bulunan herhangi bir asinin sevgisini kalbimden çıkar. Bütün mümin kardeşlerimi yarlıga, der, ve sonra şu dua yu okur. Allahümmer rzuqni hubbaka ve hubbaman yenfağuni hubbuhu indeka. Allahümmer ve ma razaqtani mimma uhibbuhu, fej'alhu kuvveten li fima tuhibbuhu. Allahümmer ve ma zavayta anni mimma uhibbuhu, fej'alhu feraghan li fima tuhibbuhu. Allahümmer eslih zata beynina, ve ellif beyn kulubina, ve ahdina subula selami. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا Yani Allahümme sevgini ve senin nezdinde sevgisi makbul olan kimsenin sevgisini de bana rızk olarak ver. Allahümme razı olacağın amelde bana rızık olarak verdiğin sevgiyi de sana itaat etmem için kuvvet kıl. Sevgisini benden imha ettiğin hareketlerden ayrılmamı da yardıma çevir ki, Boş vakitlerimde rahatlıkla ibadetini ifa edip yasaklarından sakınayım. Allahümme! Aramızdaki hal ve hareketleri ıslah et. Kalplerimize ünsiyet vererek birleştir. Ve istikamet yolunda sebat etmemizi nasip et. Bizi doğru olan selamet yollarına ilet. Karanlıklardan kurtar ve nura ilet. Allahümme! Gizli ve aşikar olan fena söz ve hareketten bizi koru. Allahumme, kulaklarımıza, gözlerimize ve kalplerimize bereketler ver. Zevcilerimize ve zürriyetimize de aynı isteklerde bulunuyoruz. Kabul et. Bize tövbeyi nasip et. Sen tövbe edicileri esirgeyen ve mazereti kabul edensin. Bizi nimetlerine şükredenlerden kıl. Bize itminan ver ve bizi kabiliyetli kıl. Nimetlerini üzerimize tamamla. Bu şuur içerisinde Allah'tan isteklerini talep ettikten sonra Allah'ın el-mü'minu Celle Celaluhu sıfatını taşımaya hazırlanır. Bu ruhaniyetten döner ve mümin kardeşlerinin hizmetine girer. Şimdiki fikir cereyanında kabir azabını, şefaati, sıratı, miracı inkar eden nice melek kılıfında şeytanlar vardır ki, Vahhabiye fikrini neşrederler. Pek çok Müslümanlar da onlara aldanıyorlar. Hatta Merdavi, İbn-i Teymiye, i̇bn Mifluh ve i̇bn Duyan vasıtayı eşit vesile tutmayı kabul edenleri apaçık tekfir etmişlerdir demişlerdir ki her kim ki kendisiyle Allah Teala arasında vasıtayı kabul ederse o kimse kafirdir. Yani demek istiyorlar ki herhangi bir kuldan medet beklenilmez. Ona rabıta kurulmaz. Vasıta, şefaat, rabıta yoktur. Bunlara inanan kimse mürteddir. Halbuki milyarlarca körü körüne değil, akli ve nakli delillerle din alimleri nice gazali ve rabbani gibi zatların arkasından giden zatlar, vasıtayı kabul etmişler ve inanmışlardır. Bu zatları tekfir etmek demek, ümmetin en büyüklerini tekfir etmek demektir. Binanaley, şimdiki profesörlerin ekseriyeti, hatta neşriyatçıların çoğu bu hataya düşmektedirler. Halbuki İslamiyeti sahih olan Müslümanlara kafir demek, yahut onları kafir görmek küfrün ta kendisidir. Mushahade ediyoruz ki şimdiki müellifler yukarıda ismi geçen alimlerden naklediyorlar. Kendisini ehli sünnetten zannedip ehli sünnet vel cemaatin inancı dışında pek çok fikirleri ileri sürmektedirler. Allah Teala bütün Müslümanları sapık fikirlerden muhafaza etsin. Wahabiler Ecdatları hariciler gibi halen salihlerin türbelerine mürşit ve ehlibeyte ve 4 mezhebin tabilerine tarikatlere kin bağlarlar. Her birisi de ictihad davası peşindedir. Görüşüm diye sapık fikirlerini koskocaman müçtehitlerin fikirlerine mukayese ederler. İşte mühim mevzuun birisi de budur. Onun için tasihî itikat her şeyden evveldir. Tashihi itikat her şeyden evvel farz olduğundan ehli sünnet vel cemaatin fikirlerini ölçü tutarak eserleri okumak lazımdır. Şunu da bilelim ki eser okuma ile insan kamil olmaz. Ancak eserleri kamil bir insandan öğrenip kemali edeple onunla amel etmek gerekir. Bu mevzuda Vahabilerin ismini teşhir etmekten utanıyorum. Fakat eski zamanda ve şimdiki zamanda İslam müçtehitleri onları ismen belletmiştir. Kin tutmak ve intikam almaktan korkmamış olsaydım, her zümre içindeki Vahabiyyul meşrep olan alimleri ve cahil sofuları ismen yazacaktım. Amelsiz ilim, ilimsiz amel makbul değildir tuzaklarına düşmemek için istikameti düzgün ilmiyle amel eden alimleri arayalım. Vesile edilmekte ölü ve dirinin farkı yoktur. Hatta İbn Teymiyye dahi diriyle tevessülü caiz görmüş diye bazı müellifler nakletmektedirler. Özellikle Hanefi fukahasından tevessülü kabul etmeyen çok azdır. Mesela İbn Abidin Reddul Muhtarda aynen şöyle diyor ve gerçekte ben çok mükerrem Nebisi Sallallahu Aleyhi ve Sellemi yüce ahlak üzerinde olan her makam sahibi ehli taati ve özellikle önderimiz imamı Azam'ı vesile etmiş olduğum halde Allah Teala'dan telafinin kolaylaşmasını dilerim ve nimetlerini. İşte İbn Abidin'in Peygamberden sonra her ehli taati ve özellikle İmam-ı Azam'ı vesile edindiği açıktır. Aynı zamanda bir heyet tarafından yazılmış ve Hanefi fukahası tarafından kabul edilmiş El Fetaval Hindiyye'de Hatimetun fi ziyareti kabr-in sallallahu aleyhi ve sellem başlığı altında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e selam vermenin adabını beyan etmek esnasında şöyle kaydedilmektedir. Nitekim biz, sizleri, peygamberin bize şefaat etmesine ve Rabbimden çalışmamızın kabul olunmasını istemek için vesile kıldık. Demek peygamberi de vesile etmek için yine vesileye ihtiyaç vardır. İsterseniz, nurul İdah ve şerh-i merakul felah ve haşiyesi tahtabinin Medine ve şeyhinin ziyareti adabına bakınız. Aynı ibareyi orada da bulursunuz. Hüccetü'l-İslam İmam Gazali, İhya'sının Kitabı Adabi Seferi başlığı altında diyor ki, Hayatında müşahadesi sebebiyle bereketlenmek caiz olan her şahısla, vefatından sonra da bereketlenmek caizdir. İmam Şafi'nin menkibesinden naklulunduğu üzere, Muşarun İleyh diyor ki, İmam Musa'l-Kazım'ın kabri, duaların icabeti için bir tiryaktır. Bu bir mezhep sahibidir. İmam Ahmet, Hakim Tirmizi, Taberani ve İsfahani'nin değişik lafızlarla tahriş ettikleri, İbn-i Mes'ud, Ubade bin Samit ve Avf bin Malik ve Hazreti Ali radıyallahu anhumdan gelen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-Ebdâlu fî ummeti selâthûne, bihim tekûmul ardu ve bihim tumtarûne ve bihim tumsarûne. Ümmetimde ebdaller 30 tanedir. Onlar vesilesiyle yer ayakta durur, tamir olunur ve onlar vesilesiyle yağmurlanırsınız. Yine onlar vesilesiyle yardımlanırsınız. İmam Münavi diyor ki: Hadisi rivayet eden İbn Mes'ud'dan soruldu. Nasıl onlarla dirilinir, ölünür, yağmurlanılır? Buyurdu ki: çünkü onlar Allah Azze ve Celle'den ümmetin çoğalmasını dilerler, zalimlere bed du'a ederler, kıtlık ve kuraklıkta yağmur dilerler. Allah Azze ve Celle de dualarına icabet eder, yağmur verir. Hayrete şayan ki İbnü Cevzi, emdaller hakkında varit olan hadislerin tümünün mevdu olduğuna hükmetmiştir. Fakat İmam Suyuti onu eleştirerek, Ebdal hadisinin sahih olduğunu tespit etmiştir. Dilersem mutevatirdir derim. Çünkü ebdaller hakkında varit olan hadisler manevi tevatür derecesine varmıştır. Kaldı ki ebdallerin var oluşu zaruridir demiştir. İşte şimdiki bazı serseriler İbnü Cevzi'nin ebdaller hakkındaki hükmüne aldanarak vesileyi inkar ederler. Neticeyi meram. Bizim Türk gençlerimizin beyinlerini yıkan vahhabi, Şii ve reformcuların fikirlerine kapılmamaları için bu Risale'yi kaleme aldım. Bu ümmetten ebdalleri, evliyayı vesile edinerek şu hadisi şerifle sözüme hitam verip Allah Teala'dan faedeli olmasını dilerim. Müslim ve Buhari'nin ittifakla tahriş ettikleri Enes radıyallahu anhudan gelen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarru. Gerçekte Allah'ın kullarından öyle kimseler vardır ki Allah'a yemin etse Allah Teala onu yemininde sadık çıkarır. Yani beşeri sıfatları meleki vasıflara dönüşen ebdal zevat bir işin oluşunu arzulayarak Allah şunu şöyle yapar diye hükmetseler, Allah Teala onları davalarında sadık çıkarır, istek ve arzularını kabul eder. Bu hadisi şerif, evliya ve isteklerinin kabulü hususunda kesin hüccettir. Allah Teala bizlere öylelerinin sevgisini ve öylelere teslim olmayı nasibi müyesser eylesin. Yasin suresi şerifinden sonra okunacak dua. يا إلهي، يا صمدي، من عندك مددي، وعليك معتمدي، يا ناصر، يا معين، بحرمة إياك نعبد وإياك نستعين، أعني على كل حال بقوة قدرتك، يا معين، يا رحمن، وبحرمة سورة ياسين، وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين. Yani, ey benim mabudum ey sığınağım, bütün imdadıma gelen sebepler nezdinden gelir. Ve benim dayanağım yalnız sensin. Ey yardımcı inayet sahibi mukaddesat. İyâke abudu ve iyâke nesta'in hürmetine, her halükarda bana yardım et. Yasin suresinin hürmetine ve Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ecma'inin hürmetine, Kudretinin iktidarıyla bana kuvvet ve hareket ver. Ya Mu'inu, Ya Rahmanu Celle Celaluhu. Eddukhan, sure Şerifinden sonra okunacak dua. Allahümme inni es'eluke bi esma'ike, Ya Mu'minu, Ya Muheyminu, Ya Muzeyyinu, Ya Rabbiqdi haceti bi hurmeti Muhammedin, Khatamin Nebiyyine, وبحرمة سورة الدخان يا الله يا غفور يا ستار يا شكور يا مالك لا يرام يا عزيز لا ينام يا قائما لا يزال يا عالما لا ينسى يا باقيا لا يفنى يا أعظم من كل عظيم يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في عزه لطيف شريف يا من هب عليه يتوكل المتوكلون يا من هب اليه يلجؤ الملجؤون اقض حاجتي بحرمه سوره الدخان يا الله يا ربي يا حي يا قيوم اقض حوائجي وحوائج جميع المسلمين بحرمه محمد و الهي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين yani Allahümme, bütün isimlerini vesile edinmiş olduğum halde senden dilerim. Ey kuluna eman veren, barındırıp güvendiren, Ey ziynetlendiren, Ya Rabbi, Nebilerin sonuncusu Muhammed'in ve Duhan suresinin hürmetine ihtiyaçlarımı görüver. Ya Allah, Ya Gafur, Ya Settar, Ya Şekur, Ey mülkü sarsılmayan, Ulu tedbir ve hüküm sahibi. Ey uyumayan ve zatında ebedi ve sermedi, Hükmünde galip, her şeyi bilen Alim, Ey fena bulmayan Baki ve daimî. Ey her büyüğün en büyüğü. Ey hüküm takdir ve tedbirinde en kuvvetli. Ey izzetinde latif ve şerif zat. Ey tevekkül edenlerin kendisine tevekkül ettiği, her şeyiyle kendisiyle yetindiği zat, ey sığınanların kendisine sığındığı zat, Duhan suresinin hürmeti için ihtiyaçlarımı gideriver. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Muhammed ve Ali'nin hürmetine, benim ve bütün Müslümanların ihtiyaçlarını gideriver. Ya Erhamer Rahimin, güzellerin üzerinde vuku bulan, ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler Rab olması sebebiyle alemleri yoktan var edip icat ve imdadıyla idare eden Allah Subhanahu ve Taala'ya mahsustur. Salavatı ile tevesül. Allahum mahrusni bi aynike'l <Sessizlik> lati la tenamu ve knufni bi ruknike'l <Sessizlik> lazî yuramu. وارحمني بقدرتك علي، فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها، قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري، فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري، فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي عنه أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له إن الرجاء إلا منك نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما قد نزل بي بجاه وجهك الكريم ve bi hakkı seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Amin. Allahu ekber. Allahu ekber. Yani Allahumma ımızganmak ve uykudan pak olan zatınla beni koru. Sarsılmaz kudretinin rüknüyle beni kal alandır. Üzerimdeki kudretinle beni esirge. Sen benim ümidim olduğun halde Artık ben helak olmam. Nice nimetler var ki, onu bana verdin. O nimetlere mukabil sana şükrüm azaldı. Nice belalar vardır, başıma getirdin. O belalara karşı sana sabrım azaldı. Nimetine mukabil şükrüm azalan ey zat. Ne olur beni mahrum etme. Belası anında sabrım azalan ey zat. Beni rüsva etme. Ey o kimse ki azametine karşı beni hatalar üzerinde gördüğü halde kabahatlerimi ifşa etmez, rüsva etmez. Ey ebediyen bitmez iyilikler sahibi. Ey sayısız nimetler sahibi. Senden Efendimiz Muhammed'in alinin üzerine rahmetleri, bereket ve lütufları yağdırmanı isterim. Efendimiz İbrahim'in üzerine rahmetleri, bereket, lütuf ve ihsanları yağdırdığın gibi. Gerçekte sen mahlukunun ibadetine müstehaksın. Zatınla zatını övensin. Cömertlik, kerem ve lütfun en üstünü, en mükemmeli, zatına mahsus olanıdır. İnayetini, düşman ve zalimlerin gırtlağına kılıç, şerlerine siper yaptım. Beni onlara gösterme, Kal alandır. Ey her bir kimseye kafi gelip, Hiçbir kimse kendisine kafi gelmeyen, Beraberinde hiçbir adet olmayan ya ehad. Ey hiçbir kimsesi olmayan, Zat ve sıfatıyla tekleşen ya ehad. Ey dayanaksızların dayanağı, Senden başka her şeyden ümidim kesilmiştir. Şu anda içinde bulunmuş olduğum şey, türlü belaların şiddetinden beni kurtar. İçinde bulunmuş olduğum şeyler, iman serveti, istikamet, sıhhat, dünya nimetleri, ruhi afiyetler üzerine bana yardım et ve başıma gelen şeyden beni kurtar. Zatının hakkı için, nezdinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğun sabit vadinin hakkı için maksadıma beni ulaştır. Amin, amin. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.